Çıkkastı.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 10 yıl önce bugün 15 Mart 2000'de çocuk eğitiminin ünlü kuramcısı Doktor Benjamin Spock 94 yaşında öldü. 29 yıl önce bugün 15 Mart 1981'de Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan şairlerden Yaşar Nabi Nayır vefat etti. Yayımcı şair ve yazar Yaşar Nabi 1908'de Üsküp'te dünyaya gelmişti. 89 yıl önce bugün 15 Mart 1921'de İttihatçıların Sadrazam Talat Paşa, Berlin'de bir Ermeni tarafından sokakta arkasından kurşunlanarak öldürüldü. Talat Paşa, 1 Eylül 1874'te Edirne'de doğdu. Edirne askeri rüştiyesini bitirdi. Siyasete atlarak, Abdülhamit 2'nin yönetimine karşı yürütülen gizli faaliyetler içinde yer alması nedeniyle 1895'te tutuklandı, sürgüne gönderildi. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki'nin Edirne mebusu oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi üzerine İttihat ve Terakkin öteki liderleriyle birlikte Moda'dan bir Alman denizaltısında binerek gizlice yurt dışına kaçtı. 1943'te kemikleri yurda getirildi, İstanbul'da hürriyet Ebediyet Tepesi'ne gömüldü. Yemek listesi gün 74. Çorba, ciğer yahni, börek, salata, komposto. Büyük, Büyük saatli, saatli marif takviye. Takvi round round get around i get around yeah get around round round i get around i get around i get around i get around i get around i get around i get around i get around i get around i get around i get i get around get around i get i get around i get around i get around i get i i get a 'Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the. Gold. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete haftanın ilk Açık Gazetesinin açılışını yapmış olduk. Böylece Ömer Madra abi Haligoy ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. I Get A Round adlı parçayla The Beach Boys'un ünlü parçasıyla parçalarından biriyle daha doğrusu diyelim. Açılışımızı yaptık. Mike Love. Michael Edward Love asıl adı. Mike Love diye biliniyor. Amerikalı şarkıcı, besteci ve müzisyen Beach Boys'un kurucu elemanlarından biri. Wilson biraderlerinde Brian Carl ve Dennis Wilson'ın da kuzeni. Onun doğum günü münasebetiyle 1941'de bugün doğmuştu. Mike Love aynı zamanda birçok şarkısında da The Beach Boys'un asıl solistlik... ...görevini yapıyordu... ...burada bu şarkıda da... I get around şarkısında idare ediyorum... ...anlamına gelebilecek bu şarkıda da... ...gene solisti Evet bakalım şimdi durumumuz nedir? Fırtına diyor saatli Marif takvimi saatli Marif Takvim bu arada... ...Talat Paşa'nın... ...öldürülmesinin... ...bir Ermeni tarafından sokakta... ...arkadan kurşunlanarak öldürüldü diyor... Yani detaylı bir e, şekilde vermiş önden mi arkadan mı nasıl kurşunlandığını ama e, Tarat Paşa'nın 1915'teki olaylarla ilişkisini, tehcirle ve pek çok diğer ilişkisini es geçmiş durumda. Ne yapalım böyle demek ki. Vardır bildikleri. Evet, fırtınaya biz dönelim. Saatli Marif ...takvimi gösteriyor bilmiyorum ama... Fiji Adaları'nda... ...çok şiddetli bir fırtına olmuş... ...binlerce kişinin tahliye edildiği... ...bazı bölgelerde de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği... ...Ajans France Presse'den... ...belirtilen bir haber... ...Afet Yönetim Merkezi... Fiji'de yapılan açıklamada... 170 kilometreye ulaşmış... ...hızını daha da arttırması bekleniyormuş... ...fırtınanın adı Thomas... Birçok ev, birçok ikili alanda hasar görmüş, okullar kapatılmış, halka evden çıkmayın uyarısı yapılmış ve toplu taşımada da ciddi kesintiler olmuş. Fırtınaların sayısını bilinmez ama şiddetini çok artıracağı konusunda da zaten dünya bilim camiası böyle söylüyor. Bir artan şey de fırtınaların yanı sıra silah tedariki galiba. Dünya silah sarılıyor diye hoş bir iyi haber iyi para varmış aslında ee, o işte. Hani ticarete atılmaya niyetliyseniz bu ara e, girilecek doğru sekmeyecek sektörlerden biri galiba silah sektörü gibi görünüyor. Pek çok ülke pek çok silah satar hale geldi. Ee, en büyük silah tedarikçisi Amerika Birleşik Devletleri. En büyük ithalatçılarda Çin, Hindistan. Çin'in en büyük pazarı İran. İlk ona giren yeni iki ülke varmış ayrıca. Ee, beş yıllıkla konvansiyonel silah satışı raporları e, savaş bölgelerinde ya da çatışmaya yakın bölgelerde endişeleri arttırmakta inmiş. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü yani SIPRI'nin yaptığı e, yeni rapora göre. Bu ye yeni üyeler Çin ve Hindistan mı? <gülüyor> yeni üyeler hangisi? Singapur Bu ve Cezayir. Cezayir. Evet. İlk ona girmişler onlar da silah işlerinde. Ee, ilk kez silah ithalatçısı ülke arasında ilk ona girmişler. Singapur'la Cezayir'in düşmanları kim? Dört taraflarındaki komşuları büyük ihtimalle. Singapur ayrıca bir ada gibi şey <gülüyor> karıştı, Asya'da <gülüyor> ada. evet ama uzak yani komşuları var tabii. Ada olmak pek çok şeyi engellemeyebiliyor. <gülüyor> ya yani 2005-2009 döneminde önceki beş yıla oranla %22'lik bir artış var bütün dünya çapında e, aldığımız silahta. Başka herhalde hiçbir şeyin çapı bu kadar 5 yılda genişlemiyordur değil Hayır, mi? Hayır hiçbir şeyin evet. Ama yani şeyin de koridorun çapını da daralttınız bitirdiniz ya yakında dinleyici O Bir tane destek... aldık başka bir şey yok yani. O da çok ucuzdu hakikaten ondan yoksa yani dinleyici tamam. Dinleyici destek projesi yapacağız. Gelecekleri ağırlayacak yerimiz yok ya. Topların kenarları Sonra... var ya oralara doğru ufak ufak oturulabilir. Ee, hassas bölge derken Sipri nereleri tanımlamış? Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika, Güney Asya ve Güney Doğu Asya'da bulunan hassas bölgelerde. Silahlanma yarışı endişe yaratıyormuş Sipri'de. Ee, böyle bir şey söylüyorlar. Bir de güzel, bu %22 dışında şöyle bir veri var. Üç ee, devlet var değil mi? Okyanusya, hı -hı. Avrasya, bir de Amerikalar birbirleriyle sürekli olarak savaşıyorlar ve müttefikler değişiyor ittifakla. Ya, keşke Yoksa öyle olsa var daha var. kolay anlayacaktık ama... Biraz daha karışık yani mesela Orta Doğu dediğimizde üç aşağı beş yukarı bizim de dahil olduğumuz biz derken Türkiye'den bahsediyorum. Bir geniş alandan bahsediyoruz. Örneğin e, bu arada Sipri raporunda silah ihracatının %30'unu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı yazıyor. E, Çin ve Hindistan'da büyük konvansiyonel silah ithalatçıları arasındaymış. Yani satın en çok Çin ve Hindistan alıyormuş ülkeler. İhracat işi ise ABD'nin elindeymiş yüzde otuz ile. Böyle işte yani bu endişe endişe vesaire bu nezaketi bir kenara bırakırsak demeye çalıştıkları şu galiba ben yanlış anlamıyorsam. Ee, gittikçe daha çok silah alınıyor hem de tepeleme daha çok silah alınıyor. Bu silahların bir ara kullanılması gerekebilir mi acaba? Endişeden kasıt o bu hani yüz binimizi götürür beş yüz binimizi mi falan diye bir endişe. Üç aşağı beş yukarı. Evet, en çok Amerika yapıyor bu işi. Fakat uçaklar çokmuş. Bu, halbuki şeyle ilgili de ilginç bir ıı, açıklama geldi de tabii bu. Bir türlü açıklığa kavuş, kavuşamayan şeyler vardı ya, kamyonda, man kamyonda, pazar kamyonunda giden şeyler, el bombaları hı hı. hadisesi vardı. Oradaki çok elli yıllık falan olduğu belirtiliyor oradaki bombaların. Hı hı. Dolayısıyla çok eski yani. Niye hala onlar kullanılıyor? Atalım, beğenilerini alalım. Kullanılamıyordur herhalde. Yani hani kullanılmamış. Bak e, boşuna çarçur etmişiz diye düşündüğümden değil ama... Yani 50 yıllık bomba kullanılır mı ne bileyim. Kullanılamıyormuş herhalde belki de bilmiyorum. Bomba yüklü 4 kamyon İstanbul'a girdi diye de bir ihbar daha gelmiş ama... Bu konuda e, bir... Tek açıklama geldi şeyden, Milliyet Gazetesi'ne galiba İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı açıklama yapmış. Fikret Bila'yı ile. Bomba taşıyan kamyon ihbarı gelince Türk Silahlı Kuvvetlerine sorulmamasını da eleştirmiş. İhbardaki iddiaların doğru olabileceğini düşünülmüş olması ürkütücü diyor. Neden açıp bize sorulmuyor demiş. Ya aslında bununla ilgili benim bir cevabım var. Hakikaten hani en nazik değil ama galiba doğru olduğunu düşündüğüm cevap o. Ya bütün bu olan biten içinde genel kurmayın ya da Türk silahlı kuvvetlerinin de dahili olabilmesi ihtimalinden sürekli bahsediliyor ya iddiana de Yavaştan o tarafa doğru giden bir süreç var. Bu yüzden sorulmuyor olabilir. Bir. İkincisi işte laf silah görünce soba borusu işte belge görünce kağıt parçası. Hani sorunca alınan cevaplar da çok tatmin edici olmadı önceki deneyimlerde. E, bu sebeplerle sorulmamış olabilir. Hani benim fikrim bu. Hani Nasıl soran da ben değilim. Rahat rahat söyleyebilmek mümkün gibi geldi. Evet, evet. yani açıkla tam bir kavuştuğu söylemez bu meselenin. Ama serbest bırakıldı ve bitti e, şimdilik mesele diye düşünüyorum. Sensörler... De satılıyormuş. Füze, gemi ve hava savunma sistemleri, kamyonlar, hafif silahlar ve mühimmat. Bunları kapsamıyormuş ama Sipri'nin silah satışı, veri tabanı. Yani savaş uçaklarını, zırhlı araçları, topları, sensörleri, füzeleri, gemi ve hava savunma sistemleri içeriyor ama kamyon, hafif silah ve mühimmatı kapsamıyor. Onların daha da başka boyutları olabileceği söyleniyor. Her neyse Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya nükleer anlaşmaya da yakınmış bu arada. Sevindirici bir şey bu. Yani 91 tar tarihli nükleer silahların azaltılması antlaşması var. Kısaca START diye biliniyor. Rusya ile Amerika geçen Aralık'ta süresi dolan bu antlaşmada yerine yeni bir buzlaşmaya varmaya çalışıyorlarmış. Amerika'nın 2 bin adet nükleer silah varmış, Rusya'nın ise 3 bin. Bunlardan ne kadar azaltacaklar bilmiyorum. İyi bir görüşme yaptık demişler. Barack Obama ile Dimitri Medvedev. Öyle mi? Evet, çok iyiymiş. Bu durumda yani sadece bir dünya patlatacak kadar nükleer bombaya kadar düşme ihtimalleri de var mıymış? Hani şu anda birkaç yüz dünya silebilirler, üç aşağı beş evet, yukarı herhalde hiç ama? Hiç unutamadığım şeydir. O Kennedy ile Khrushchev arasındaki galiba şeydi Kennedy miydi tam hatırlamıyorum Amerikan Başkanı ama şeyin Rusya'nın Sovyetler Birliği'ydi o zamanki adı gayet net hatırlıyorum Amerikan Başkanı şey deyince bizim elimizde her insanı üç kere öldürecek silah var atom bombası önükler başlık var demişti galiba Kennedy'ydi Kruscev de o zamanki başkan çıkıp kalkıp şey dedi. Maalesef bizde biz Amerika kadar gelişkin bir durumda değiliz. Bizde sadece her insanı bir kere öldürebilecek silah var demiştikler başlık. Güzel. Yani hakikaten bunları ciddi ciddi konuşuyor oldukları ve espri olmadığı da belki altı çizilerek söylenmiyor. espriydi tabi ama tabii yani ama... herkesin. Yok bir herkesin bel kemiğinden ufak bir pırpırlanma olmasını engellememişti tabii. Yani böyle şeylerle ne kadar şaka edilebilirse o kadar gülmüştük biz de. Bak hala ayaktayız ama. Bu arada şeye de bir bakalım dünyanın bu silahlar nerelerde kullanılıyor? İnsansız uçaklar, mesela Reaper var. MQ-9 Reaper biliyor musun? Reaper... The Grim Reaper'dan geliyor. Hı hı, biçici falan gibi bir şey Ama değil Ama Azrail'in de tatmağı adı. Ama şey biçici. Hı hı. Yani grim, zalim biçici. Hı hı. İşte bu da Acımak oradan. Acımak evet. MQ-9 Reaper adlı askeri uçaklar Kandahar semanlarında uçuyorlar. Şimdi Afganistan'ın Kandahar ilinde Cumartesi günü hafta sonunda art arda intihar saldırıları düzenledi Taliban. Saldırıların bölgede yeni operasyonlara hazırlanan NATO kuvvetlerine uyarı olduğunu açıklamış. Çünkü Stanley McChrystal da Amerikalı komutan Taliban'ın kökünü kazımak için yürütülen operasyonların Kandahar'da yoğunlaşacağını açıklayınca böyle bir şey olmuş. Ve NATO'nun tüm çabalarına rağmen bölgede Taliban'ın hala etkili olduğu ortaya çıkmış. Kökünü kazıyamamışlar yani. Ya bu kazıma işleri zaten epey zor olduğu gibi gittikçe e, bir garip bir sarmanın içine de itiyor insan. hani Olmaman gereken bir tartışmanın içinde bulup kendini ardından neler konuşuyoruz ama içinde buldum diye devam eden hayatlar vardır ya. Ona benziyor bir miktar. Ya mesela bu Sipri'nin araştırmasıyla hani e, paslaşarak gidersek iyi olur diye. E, son 5 yılda %22'lik bir e, daha çok silah alma var ya bir önceki 5 yıla göre. Evet. Bunun içinde de şöyle bir ilginçlik var. Ee, %27'lik bir patlamayla hava silahları delicesine satın alınıyormuş. Moda havadaymış. Hem pahalı silahlar hem uçuyorlar. Çok kaliteli yani iki açıdan da. Reaper'lar var işte uçaksız, evet. insansız uçak Onlar da dahil bu havacılık e, aygıtlarının içine büyük ihtimalle. E... Şeyden, İsrail'den alınanların adı ne? Şey... Bir Başka e bir isim e olmuştur. Eitan Heh, vardı. Her Asıl on. ama Heron tabii. Ben de mi? onu biliyorum. O Eitan'ı unutuyorum her seferinde. E, bu arada silahların çoğu kimlere gitmiş kısmında çok ilginç. Hani bütünde baktığımızda. Gelişmekte olan dedikleri e, ülkelere ya da dediğimiz ülkelere neyse orası çok sorun değil. Onlar kendilerini korumak istiyorlar. E, şey demiş Sipri zaten raporunda. E, bu çok daha tehlikeli çünkü gelişmekte olan ülkeler arasında bir silahlanma yarışı başladı ki e, onlar arasında henüz daha bunları kullanacak bir savaş da olmadı diyor. Ee, önümüzü pek aydınlık görmemiş Sipri bu rapor üzerinden. Öyle şeyler de söylüyorlar. Mesela Güney Amerika'da düzelir, düzelir. Geçen 5 yıla göre %150'lik bir silahlanma artışı var. Böyle devam eden bir durum. Yani bu silahların hepsi hani standart şeydir ya işte bir tiyatro sahnesinde duvarda asılı olan bir tüfek varsa o tüfeğin patlaması gerekir. Çünkü boşu boşuna tüfek Asılmaz oraya. Çehov'un lafı o. Öyle mi? Çehov'un evet. muydu? Ee, i̇yi demiş, güzel demiş ama hani e, bu gerçeğe de pek yansımayacak bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Mesela 2005-2009 arasında Malezya e, %722 arttırmış silah alışlarını. Singapur %146, Endonezya %84 arttırmış. Bu da Güneydoğu Asya versiyonu, Güney Amerika'nın. Helali hoş olsun Afiyet olsun. Kime olsun. Yani çünkü alanlar belli, e, satanlar belli falan böyle garip bir durum var ya. Bir kere çok zengin kesin. Onlara helali hoş olsun. E alanlar ben onları kastetmiş. Yani Malezya'da bildiğim kadarıyla ya da Singapur'da böyle bir e, refah pırtlaması ve e, mutluluktan iki satır suratla gezen insanlar yok. Var mı? Singapur'un durumu fena değil ama demek ki düşmanları arttı. İşte, kıskananlar kıskananlar var. var o zaman. Olabilir. Halbuki onların da şey, o silahların üstüne ufakta bir e, e, şey, etiket konulacak bundan sonra biliyor musun? Hazırlatıyoruz etiketleri. Hı hı. Ne etiketi? Ha haset etme ne olur. Çalış senin de olur yazacak üstünde. Füzelerin ve uçakların. Kuyruk kısmına koyuyoruz ama uçakların tabii. Nazar boncuğu da denenebilir ama e, bu herhalde bizim coğrafyada daha fazla denenecek olan kısmı evet. diye düşünmek mümkün. Evet Afganistan'da böyle bir ağır intihar saldırıları 30 mu 35 mi 50 ay yaralı haberi gelmişti. Hı hı. Memleketten de bir silah haberi bugün var gazetelerde mutluluk verici. Yani e, Türkiye'de yeni bir silahlanmaya geçmiş. Bu seferki şey değil uçan değil e, uçanı vuran cinsindenmiş. Ee, robot nöbetçi deniliyor bunlara. Özel sensörleri olan ve %100 e, vurma kapasitesine sahip silahlarmış. Kimden alıyoruz? ya işte ona bakıyorum ben de daha kimden aldığımızı bulamadım. Anadolu Ajansı'nın haberi. Yüksel savunma sistemleri AŞ diye bir şirket geçiyor işin içinde ama onlar üretmemişlerdir haliyle. Ee, bu aletin özelliği şu hani nöbetçi diye bir şey vardır ya askerde işte nöbetçiler dikerler ...falan filan, onun yerine bu aletlerden dikiyorsun. Alet sensörlü, bir şey kıpırdadı mı... bizi dönüyor, ta, ta, ta, ta, ta vuruyor. Böylece sonra vurduktan sonra dönüyor mu tekrar? Büyük nöbete. ihtimalle. Nöbet ne geri dönüyor? Ee, Üstüne üstlük nöbette uyumak, nöbette sigara içmek... ...falan gibi kötü huyları da yok. Bence budur. Böylece ceza almazsa, disiplin cezası ihtimalle kalmadı. Mümkün değil. 500 mermi kapasitesi olan nöbetçinin... ...ne büyük, tespit ettiği hedeflerin... ...kurtuluş şansı bulunmuyor... Harekat alanında falan diye devam ediyor silah e, severler. Sayın silah severler. Öyle işte. Yani e, büyüyoruz ve selam. Eee evet, bu, Hafta sonundaki nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama vatanseverler güç birliği inan diye de bir şey vardı ya yani. yani bir ara evet. Onlar çıktı? çıktıydı gündemimizden. Gerim geliyorlar çok gündemdeymişler aslında. Yapmaya. Çok çok çeşitli şeylerle bağlantılı oldukları açıklanıyor. Bir de silah kaçakçılarıyla iç içeymiş. Fena halde. Neyse geçeyim bunu da. Bu silah meselesi benim kafamı çok kurcaladı sabah. Belki de sabah koridoru görünce öyle canım sıkılmıştır. Afganistan sınırında da 17 militan öldürüldü diye bir haber var. Bu sabahları bayramlık ağzımızı açarak bir bu silahların nerede kullanıldığını bir muhakkak söylememiz lazım tabii. Taliban hedeflerine yapılan hava saldırılarında 17 kişi öldürülmüş ama hepsi terör zanlısıymış. Rahatlatıcı kısım o. Voyager Amerika mi? evet. Irak'ta, Aşiret bölgesinde Taliban liderleri tarafından kullanılan evleri hedef almış. Geçen hafta sadece Pakistan'da 81 kişinin ölümüne yol açmıştı intihar saldırıları. Akıl almaz bir kan, kan revan durumları var oralarda. Pakistan'da ayrıca 13 militan öldürüldü diye bir haber var. Onu da geçiyorum. Ve bu konuyu burayı kapatıyorum. Bir tane bir düzeltme yapmak zorundayım. Deminki e, robot nöbetçiyle ilgili e, hızlı okumanın getirdiği hata. Ee, tamamen milliymiş ayrıca kendisi. Türkiye doğumlu. O yüzden gururumuzu bir kat daha arttırmamız da mümkün. Yüksel Savunma aşe üretmemiştir herhalde değil mi? Üretmiş. iki yıllık bir teknoloji geliştirme projesi kapsamında tamamen milli ve özgün tasarım yetenekleriyle geliştirilmiş. Al, alınmış mı bunlar? Ya belli ki alınacak. Anadolu Ajansı bir uzun uzadıya reklam bana yapmıyor herhalde diye düşünüyorum. Ya al, al, alabiliyor muyuz biz bunlardan? Hani açık radyoda bir tane taksak desek satıyorlar mı? Ne mi? Hı. Param varsa alırsın herhalde. E iyi, yani bakalım bence. Hani yeni çıktığında piyasaya büyük ihtimalle fiyat da düşük tutarlar. Daha sonra tuttukça şey olur ya. Termal kamerası var, elektro optik kamerası, sensörleri ve lazerli mesafe ölçme cihazı var. Bunları bence Volkan'la konuş çünkü o onun çalışma alanına giriyor. Tamam. Volkan kapıya zaten bir şey takmak istiyordu giren çıkan çok diye. Ee, belki bu olabilir yani. Fiyatta anlaşırsak yüksel A şeyle. Tabii ama iyi, sen de arada <gülüyor> pazarlığa git olur mu? <gülüyor> tabi canım şöyle bir ikimiz elimizi alıp yüksel aşağı ile çıkır çıkır çıkır çıkır sallamadan bu işi yapmayacağız tabi ki. Yani senin genlerine güveniyorum bu <gülüyor> konuda. <gülüyor> <gülüyor> efendim efendim yanlış genler olabilir siz de biliyorsunuz neyse. <gülüyor> ticaretim pek kuvvetli değil. Evet, pek devam edelim. Balyoz'da iki muvazzaf askere tahliye haberi var. Balyoz soruşturmasında bir grup muvazzaf subayla birlikte sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmış olan Tu Tu Turgay Erdal'la Albay Ali Türkşen bugün tahliye edilmişler dün yani. Ve Toplam 33 kişi hakkında tutuklamaya itiraz başvurularına ilişkin red kararı verilmişti. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bu tutuklamaları gerçekleştiren ve 2 kişiyi Tuğ Amiral Albay'ı tahliye etmişler. Diğer 13 kişinin tutuklanmalarının kaldırılması istemine ilişkin red kararı ise mahkeme heyetinin oy birliğiyle verilmişti. 2 kişiye delillerin henüz tam olarak toplanmamış olmasını dikkate alarak yapılan itirazların reddiyle tutukluluğun devamına tutukluluğun devamına oy çokluğuyla hükmedilmişti. Şimdi oy birliğiyle verilmiş. Evet, İlker Baş'ın açıklamalarına biraz daha değinebiliriz herhalde. E, Tabi İstifa istiyemez. iddiaları gelmiş MSE. Ya vardı ya hani istifaya mı davet edildi, öyle mi oldu, böyle mi oldu falan filan diye. Kesinlikle konuşulmadı. Yok diyor, öyle bir şeyler olmadı diyor İlker Başbuğ. Aslında çok çok çok uzun bir haberle karşı karşıya olduğumuzu belirtir. O yüzden çok atlayıp zıplaya gitmenin mümkün olacağını söyleyelim. Aslında Fikret Bilal ile yaptıkları görüşme yine Başbuğ'un devam ediyor Tefrika. Dünkü kısmında şeyleri de söyledi. Yani kağıt parçası demeseydim de ne deseydim dedi. E nasıl yani falan diye devam ediyor. Fotokopiye belge mi deseydim? O bir fotokopi belge değil ki der kendisi. E o yüzden kağıt parçası demiş. Yani sahte bu falan filan demek anlamında değil. Bir belge fotokopi değildir. Belge belgedir değil mi? Diyor kendisi. E ve diyor ki. Türkiye'de konunun aslı okunmuyor, incelenmiyor. Yine e, halkımız okumuyor, halkımız cahil. Bu sebeple de doğru düzgün anlaşılmıyor hiçbir şey. Ama fotokopi olması sadece şey olarak soruyorum. Sadece merak sahikiyle soruyorum. Fotokopi, belge, fotokopi olması belge yapmaz mı? Bir şey yani nüfus kağıdının... İkametgah İlmi Haberi'nin filan fotokopisini getir diyorlar. Onu belge olarak kabul ediyor noter Fotokopi ya da. Fotokopi gayet Bunlar. tabii ki belge değildir. Peki ne diyeceğiz ona? Bilmiyorum. Bunun uygun bir tabir demiş kendisi. Peki mesela nüfus... Hakikaten şeyi sormak istiyorum. Nüfus müdürlüğünden mesela... Yani çeşitli yerlerden... Trafik için başvurduğunda mesela... Ehliyet Hı -hı. için, ruhsat için ya da tapu işlemlerinde tabi o zaman noterden tasdikli ama daima bir fotokopi de dolaşır ortalıkta benim bildiğim ya bir yani. de fotokopi varsa bir şeyden hani kopyalanmış olması gerekir falan filan ama zaten en nihayetinde cevabı demin söyledim bir daha söyleyeyim e, fotokopiye belge mi deseydik fotokopi gayet tabii ki belge değildir peki ne diyeceğiz ona bilmiyorum yani bulan bulun uygun bir tabir bulan bana söylesin demiyor bulun uygun bir tabir ne diyeceğiz belge değil Der kendisi. Ya bütün o konu oymuş. Demek ki lav silahı da boş olduğu için, kullanılmış olduğu için boru diyordu büyük ihtimalle. Yoksa ne diyeceğiz şimdi buna? İçinde var bombası? Yok. Demek ki bu bir boru. Böyle yaklaşmak gerekiyor. Mevzuya bunu öğreniyoruz ee, öncelikle. Ee, bir sorun yokmuş, her şey yolundaymış falan filan diye devam eden bir süreç var. O kadar uzun ki hakikaten... İstifa diye bir konu. Asla konuşulmamış Çankaya'daki üçlü zirvede. Konunun nedense odağına burası oturuyor ki bence hiç e, odaklık bir noktası değil gibi geldi bana. Çok kapsamlı, çok boyutlu bir soruşturma yürütüldüğünü söylüyor. E, bu bütün olan bitenle ilgili. Ay, evet. Ayrıca da gene başbuğdan bir de Hürriyet Gazetesi'nde e, manşet olan bir başka açıklama var. Bugün onlarla yani Genelkurmay Kurmay Başkanı Başbuğla Karakuvvetleri Komutanı Hür General Koşaner Hürriyete Erzincan olayları dosyasını açmış Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğluyla fotoğrafları da var birinci sayfadan ve e, Erzincan gerçeğin arkasındayız demişler askerler Başbuğ ve Koşaner Üçüncü Ordu Komutanı Saldıray Berkin isminin Ergenekon yöneticisi diye birinci şüpheli olarak geçtiği iddianamedeki suçlamalara tek tek karşı çıktılar diyor Hürriyet gazetesi. Baş bu gerçekler bunlar gerçeğin ve Saldıray Berkin arkasındayız. Berke karşı özel sorumluluğumuz var demiş. Erzincan olayı gelişirken ilgili tüm herhangi bir makamdan hiç bilgi alamadığından yakınmış baş bu ordu komutanı yani Saldıray Berk'le görüşmemizde kendisinin görüşlerini sorduk. Bizlere çeşitli defalar iddia edilen olaylarla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ifade etti. E, Türk Silahlı Kuvvetleri milli ordudur. Personelinin etnik ve mezhep farklılıkları üzerinde bırakın tartışılmasını, düşünülmesini bile çok tehlikeli ve zararlı buluruz. Ve bunu yapan kötü niyetlere müsaade edemeyiz demiş. Evet bugünlük bu kadarla yetinelim herhalde askeri canahtan gelen bir Tek bir şey daha belki söylemek lazım benim dikkatimi e, aslında ciddi anlamda çeken şeylerden biri oldu. E, bu bütün e, generallerin toplandığı bir toplantı oldu ya genelkurmayda normalde olmaması gereken işte rutinin dışında denilen işte bayağı da heyecan yaratan bir toplantı olmuştu. Onla ilgili sorular var. Ee, verilen cevap bir miktar hani tanırım iyi çocuktur cevabının bir başka versiyonu gibi ki bu da bir başka ilginç durum olmuş hakikaten. Ee, olay çok ciddi bir olay. Niçin? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uzun süre üstün değerli hizmet vermiş arkadaşlarımız, komutanlarımız var. Bu kişiler gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uzun süre hizmet vermiş. Yakınen tanıdığım, beraber omuz omuza mücadele ettiğimiz arkadaşlar, emekli olanlar. Yani şimdi bunları ben... İsmen herhangi hangi birini sayabilirim ki baktığınız zaman benden devre olarak yaşça büyükler diyor. Eee Valliyoz operasyonundan mı bahsediyor? Bu tahminen bütün e, Ergenekon davası diye geçen ama aslında bir sürü bir sürü davadan oluşan durumdan bahsediyor. Ama özellikle herhalde bu son Çetin Doğan Çetin özellikle. Valliyoz operasyonu olsa gerek çünkü zaten e, dünkü milliyeti de vardı Valliyoz e, operasyonu ile ilgili. Epey bir şey var. Onunla ilgili ordunun durumunu ele alan bir açıklamalar zinciri. Evet yani şeyde emekli Albay Sarı Zeybek'te konuşmuş. Ergenekon'u yargılamaya kimsenin gücü yetmez demiş. Yani hem Ergenekon davasına bakan savcı ve hakimleri hem de Adalet Bakanı'nı sert bir dille eleştirmiş. İstanbul'daki bir suç soruşturmasına hiç kimse Ergenekon kod adını veremeyeceğiniz belirtmiş. İstanbul'daki savcılara soruyorum. Siz Cumhuriyet'in mi yoksa Ergenekon'un mu savcılarısınız demiş. Eğer Ergenekon savcılarıysanız size sözümüz var. Türkiye'de kimsenin Ergenekon'u yargılamaya gücü yetmez. Çünkü Ergenekon biziz biz demiş. Fakat benim hatırladığım kadarıyla ilk Ergenekon davasında ilk birincisinde daha de şöyle bir şey vardı. Bu Ergenekon adını biz koymadık. Bu operasyon tamamen e, gözaltına alınan ya da haklarında suçlamalar bulunan insanların kendi aralarında ki konuşmaların ve yazışmaların e, bir belgesidir. Yani belgelerden çıktı Ergenekon adı, e, kod adı biz koymadık demişlerdi. Orada biz Evet, tutarlı olmayan bir durum var. Yani savcılığın söyledikleriyle Sarı Zeybe'nin söyledikleri arasında bir şey tutmuyor ama o kadar önemli değil zaten bu. Sarı Zeybe'nin açıklamalarının neden böyle önem taşıyor bilmiyorum. Emekli Albay Sarı Zeybe'nin. Biz de bunu niye söylüyoruz onu da bilmiyorum. İçişleri Bakanı Atalay'da genel olarak demokratik açılımı anlattığı bir konuşmasında Danıştay saldırısıyla ilgili Ergenekon vurgusu yapmış. Türkiye Buluşmaları adlı bir programda konuşmuş ve Danıştay'ı e, Türkiye'nin gerçekten büyük bir değişim geçirdiğini bazen içinde yaşayanların bu değişimi tam takdir edemediğini ama değişimi tarihin yazacağını söylemiş. Türkiye normalleşiyor demiş ve Danıştay'ı da gene konuna bağlamış. E, Zaman gazetesinde danıştay saldırısı ile ilgili bir haber var. Bugün banşette Ecevit'in sağ kolu, eski DSP genel sekreteri Hasan Gülay diye verilmiş. E, danıştay saldırısında toplumu yanıltanların özür borcu var, diyor Hasan Gülay. Dört yıl önce Alparslan Arslan'ın gerçekleştirdiği saldırı, bazı çevreler tarafından türban eylemi ilan edilmişti. Daha sonra saldırının Ergenekon ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ecevit'in başbakanlığı döneminde DSP'de 2 numaralı isim olan Hasan Gülay da diyor zaman o gün ortaya atılan iddialar ile bugün gelinen nokta arasındaki uçurma dikkat çekiyor. Bu olayı siyasi amaçlar için kullananlar özür dilemeli demiş Hasan Gülay. Evet. Ee, ve burada da hatırlatılmış kim ne demişti, saldırınlardan kim ne demişti. Deniz Baykal, laik ve demokratik cumhuriyete yönelik katliam girişimi siyasete kan bulaşmıştır. Tansel Çöleşan, dönemin Danıştay Başkan Vekili oldu. Saldırgan Allah'ın askerim Allahu Ekber diyerek ateş etti diye ifade vermişti. Dönemin YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, bu saldırı aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne açıkça bir meydan okumadır. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bu aslında laik cumhuriyete karşı yapılmış bir saldırıdır. Demişler idi. Evet, şimdi biraz bunlardan durumun rengi açıklam. biraz farklı. Evet. Bu arada Baykal da bence son dönemde kendini aşan harika bir açıklama yaptı ama belki birazdan onla devam ederiz zaten. Evet, bir ara verip devam. Edelim. Her gün şaşırtabiliyor. Açık gazde. Don't be afraid to drive the greatest sport around, catch your way, catch your way, those who don't just have to put it down, Ooh. Ooh. you battle out, turn around and raise them baby, that's all there is to the coastline craze, you gotta catch your way and you're sitting on top of the way. Way. So long. Catch away, catch oh, away. away. last long. <laughs> they'll eat their words with a fork and spoon and watch them They'll hit the road and I'll be surfing soon. And when they catch a wave, they'll be sitting on top of the world. Catch a Wave adlı şarkıyla bir kez daha da Beach Boys'a kulak verdik. Beach Boys'un sörf dönemi. Sörf müziği çok özel bir türde. Böyle refaha, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Baby Boom Generation dedikleri yani savaş sonrası kuşan harçlıkları da yerinde olan genç takımın ee, sörf yaptı mesela Kaliforniya kıyılarında filan okyanus kıyılarında sörf. Onun kendi müziği, neşeli, iç açı, hızlarla neşe, piknik filan O müziğin en tipik öncüleri The Beach Boys'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı. Mike Love'ın doğum günü münasebetiyle bugün 1941'de. Evet Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com'da. Yayına devam ediyoruz. Ya askerin siyasetle ilgisi ne diyordun sen? Ee, diyordum ki aslında tam Baykal'da kalmıştık. Deniz Baykal şaşırtmaya devam edebiliyor hala. Bir daha şaşırmayacağım diye her hafta söz veriyorum. Hafta başı yine şaşırmış oluyorum. Ee, bu sefer CHP Erzurum İl Kongresi'nde konuştu Deniz Baykal. Ve dedi ki siyaset orduya karışırsa Balkan savaşlarında yaşananlar gelir dedi. Şimdi siyaset orduya karışırsa ne demek diye ben böyle bir zaten hani e, kafa karışıklığı içine düşmüşken neyse ki aydınlattı Baykal yani. Tam olarak şunu söylüyor. Kışla siyaset sokmayacağız. Askerlik ayrı, siyaset ayrı. Hiçbir siyasi anlayış siyasi kuvvetleri kendi anlayışına çekmeye yönelmemelidir diyor. Askeri kuvvetler herhalde burada yazım hatası olduğunu düşünüyorum. Hiçbir siyasi anlayış askeri kuvvetleri kendi anlayışına yönel, yönlendirmemelidir diyor. Eğer siyasetle ordu ilişkisi çığırından çıkarsa Allah muhafaza Balkan Savaşı'nda başımıza gelenler olur diyor. Ee, ben iki tane şey anlamadım. Bir, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni AKP kendi tarafına ve kendi siyasetine çekmeye mi çalışıyor? Hakikaten böyle bir durum yaşanıyor mu? Yani bununla ilgili pek haber görmediğimizden soruyorum. İki, e, Balkan Savaşları'nda demek ki siyasetle ordu arasındaki bir garip durum oluşmuş ve bundan mı Balkanizasyon dediğimiz süreç yaşanmış? Ben daha çok bunun milliyetçilik, ulus devlet oluşumu falan gibi daha başka bir şey sanıyorum. Ben de öyle ama, zannediyordum ama... Demek yani, bir hata yapılmış, ondan olmuş. Siyaset bilimci kökeni de çok yaygın, akademik sağlam verilere de sahip olduğumuz için, akademik hayatıyla ile Deniz Baykal'ın belki o daha iyi biliyordur. Evet, yani şimdi bu bir de tersi var tabii bu işin. Askerler siyasete karışmamalı diyen dinç bilgine ne olduğunu mesela şey anlatıyor bugün Star Gazetesi yazarı ve Sabah'ın eski genel yayın yönetmeni Ergun, Ergun Babahan'la bugün Taraf Gazetesi'nde yapılmış bir söyleşi var Neşe Düzel'in pazartesi konuşmalarında. Orada diyor ki mesela refah yola doğru diye manşet attım. Dinç bilginin yüzü asıldı. Aydın Doğan ve ben karşıyız. Bu mümkün değil dedi. Refah yol hükümeti kurulmadan önce. Bir gün Kıvrıkoğlu Dinç Bey'i çağırıp Çetin Ahmet ve Mehmet Altın'ı şikayet etti. Dinç Bey ise askerler siyasete karışmamalı gibi şeyler söyledi diyor bak. Öyle mi? Evet. Bence hapse girmesinde bunun da payı vardır diyor. Hmm. Askerler siyasete girmemeli demesinin Şu ana kadar hep o değil miydi zaten retorik yani? Hani retorik dediğim içi boş anlamında değil. Genel söylem anlamında işte. Asker siyasete karışmamalı. Hep bunu dinlerdik. Şimdi birdenbire siyaset Asker'e karışmamalı. Bu yeni. Bu yeni. Ee, pek karışmayacak da bu asker kime sorup iş yapacak? Çünkü emir komuta içinde bir yeri var. Askeriye Türk Silahlı Kuvvetleri, ordu dediğimiz şeyin ve e, soracağı yerde üç aşağı beş yukarı hükümetmiş gibi görünüyor. Ve bir miktar meclis, hükümet daha doğrusu meclise meclis falan diye devam eden süreç. Ama e, şimdi asker karışılmayacak bir şey mi ki? Yani maliye bakanlığı kendi kendine hareket etsin demediğimize göre, değil mi biraz gayb bir şey değil mi bu? O açıdan da ama hani orasına hiç girmiyorum zaten çünkü yani Balkanların yaşanmasının sebebi Osmanlı'dan yoğun kopuşlarının olmasının sebebi meğer siyasetli asker arasındaki saçma sapan bir çekişmeymiş. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Ama bu ülken bir öğreniyor. Yorum, öyle yorumlanaması herhalde bence doğru değil bu. Doğru değil mi diyorsun? Yani en azından bize okuttuklarına girmiyor. Yani muhakkaten Deniz Baykal'ın vakti zamanında bize okuttukları böyle değildi. Allah resmi tarihe bile uymuyor bu. Yani hani Osmanlı tarihinde böyle anlatmıyorlar en azından bile diyorum. Çünkü hani bir sürü de sıkıntı var onunla ilgili bildiğimiz üzere. Evet siyaset olunca akademik hayatla siyaset hayatı arasında farklı bir perspektif beliriyor anladığım benim. Yani şeyde Bilim yaparken farklı konuşuyorsun. Sonra siyaset olunca değişiyor iş. Belki de bu da doğal. Evet şeye geçelim. Bugün önemli. Hafta sonundan birkaç haber vardı. Onlara da kısaca değinelim. Ee, şeyde Batmanlı kadınların intiharlarını konu olan bir filmde. Mehmet Güler Yüz imzalı filmde başrol oynayan Çiçek Tekdemir. Diyarbakır beşinci Ağır Ceza Daha önüne çıkmış ve altı ayrı etkinlikte tef çaldı Oremar isimli şarkıyı söyledi ve propaganda yaptığı için 54 yıl hapsi istenmiş. Tefi kötü mü çalmış? Yo beş kişilik ailemin çalışan tek verdiğim geçimimi de müzikle sağlıyorum. Katılımcılardan gelen istekleri seslendirdim. Suçsuzum demiş. Ama Tekdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiş. Hmm. Havar'ın başrol oyuncusuymuş aynı zamanda Çiçek Tekdemir. Etkinlikte tef olarak örgüt propagandası yapmakla suçlanıyor. Bu da çok... Hmm. <gülüyor> Artık sıradan ama e, sıradan olduğu kadar da can yakıcı bir haber zincirinin evet. parçası. Aynen öyle. Sürekli olarak birileri bir sebeplerle e, terör örgütü propagandası yapıyorlar. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Vallahi anlamakta zor oluyor bazen. Evet ve absürt ama çok senin de dediğin çok doğru can yakıcı tarafı da var. Bir başka absürt haber de Kültür Bakanı Güney'in ağzından bizzat Ertuğrul Güney'in hırsızlık iddiası var. Müzeyi junta yağmaladı diyor. Yani 12 Eylül ile ilgili her şeyi duymuştuk ama Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde kaybolan çoğu Hoca Ali Rıza'ya ait yüzlerce tablonun makamlarını süslesin diye 12 Eylül junta liderlerine gönderildiğini söylemiş. Yani 12 Eylül ile ilgili ve ondan önceki darbelerle ilgili bazı askeri askeri zevatın bazı Aklarında işte lokal skandalı gibi şeyler vardı ama bunu ilk defa duyuyoruz ama bizzat bir talihsizlik eseri müze açıldıktan beş ay sonra darbe olmuş diyor bizzat. Kültür Bakanı yetkililer de yerlerini sağlama almak için birçok eseri evlerini makamlarını renklendirsin diye devletin üst makamlarına göndermişti Harika bir tablo bu. Ve eski raporlara soru önergelerine bakın. Muhatapların kimler olduğunu anlarsınız demiş. Böyle bir şey. Bu haberde geçiyorum. E, bu arada bir e, balyoz haberlerini geçtiğimiz için unutman onu da söylemek lazım. Balyoz'dan iki tane muvazzaf askere taliye çıkmış e, idi. Pardon onu atlamışım. Bir de son dakika haberi var. İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Eşkenazi. Ankara'ya gelmiş. Niye geldiği daha bilinmiyor. Son dakika olarak ve patlangaç şu anda orada burada. Heron satacaktır. E, sattı ya. Başka şey satacak. <gülüyor> Silah satışına geldi. Belki bizim robot nöbetçiyi görmeye gelmiş olmasın. <gülüyor> Biz size Heron verelim, siz bize robot nöbetçi verin gibi bir şey. <gülüyor> Evet, yani şimdi 3 tane tuhaflığa da devam edeyim ben. Erzincan iddianamesinin eklerinde gizli tanık Munzur'un kardeşi Ezen'in tuhaf öyküsü var diyor. 3 tuhaflıktan bahsediyordu Milliyet Gazetesi, tuhaf işler manşetiyle. Sahtecilikten hapis yatan bu EZ, cezaevinden çıkmış. Başsavcı de EZ'yi kafe bombalama planıyla ilgili sorgulayıp bırakmış. Sonra Şanal almış 12 Ocak'ta da Erzurum savcısı. Şanal'a Cihaner'in komplo planladığını anlatıyormuş. Böyle bir tuhaflık var. Erzincan'da iki savcı bir şüpheliği paylaşamıyor diyor. İkincisi Milliyet Gazetesi Cumhuriyet Halk Partili milletvekili gizli tanıkla görüşmesini şaşırtan biçimde yanıtlamış. Ne demiş? İkincisi. Ee, Kimdir bilmem eşiyle boşanacağını söyledi İzmir veya Ankara'da iş istedi onun için görüştüm demiş avukat milletvekili hmm. Cumhuriyet Halk Partili Ahmet Ersin Erzincan'daki Eriza Oteli'nde gizli tanık Munzur'la görüşmesine ilişkin fotoğraflar yer alınca bir de çantasında da ne varmış pijama ve tıraşla bond çantada var. evet. Pijama partisine gidiyormuş diye de bir dalga espri geçen var. espri ya Bence yani. pijama partisi sorun değil ama hakikaten hiç şık bir hareket değil. Yani Otel pijamayı movies. bond çantayla taşıyor olmak değil mi? Yani Daha şık bir çanta isterdi doğrusu diyorsun. Yakışırdı yani. anlamda. yoksa tabii ki hiç kimsenin hani neyle neyi taşıyacağına biz karışacak değiliz ama ee, yani ne bileyim bond çantadan pijama çıkması çok hayal kurup. Estetik bir var yani. Evet, Otel birlikte. lobisine bıraktığı dosya çantasında da pijama ve Traş takımı olduğunu söylemiş. Üçüncü tuhaflık olarak da millette şey deniyor. Seri numarasız el bombaları seri numarası yazılsın diye Ankara'ya gidiyordu diyor bombalarda. Hani bombalar meselesi var ya. Ama tuhaf bir gelişme oldu diyor. Olayla ilgili takipsizlik veren savcılık bombaların hepsinde seri numarası var dedi. Diyor, üç ayrı Tuhaflık da orada vardı. Bir de şey var. İlgi çekici bir durumda. Neyle ilgiliydi? Bakayım. Unuttum onu şimdi. Ha, Şu Aytaç Durak hikayesini de takip etmemiz lazım herhalde. Yani imar oyunlarıyla büyük servet edindiği iddiasını gündeme getirilmişti Vatan Gazetesi Adana. Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Duran İstanbul'a gelip Swiss Otel'de basın toplantısı yapmış. Sizden başka yazan yok benimle uğraşanlar mevta oldu demiş. Ee, Starda da bir durak haberi var. Durak galiba yükselen değer bu ara. Ee, Adana sadece iki kat durak on iki kat büyüdü. Diye bir haber var. Belediye başkanı olmayan önce evine 8 kez haciz gelen durak dünya şaşırtan bir hızla büyüdü. Gelirini 9 yılda 12'ye katladı diyor. Hem belediye başkanlığı yürütüyor hem de demek ki e, diğer başka işlerini helal olsun. Beni kıskanıyorlar diyor. Zaten <gülüyor> diyor. 2001 mal beyanında yıllık gelirinin 50 bin TL. Arsalarında 500 bin metrekareye çıktığı bildirilmiş. 13 yıl başkanlığın ardından. Hiç fena değil. Ya başka belediye başkanları da mal varlığı açıkladığında benzer şeyler oluyordu ama şimdi böyle hani lungur konuşmak istemem. Ama Duranki gerçekten e, belli ki başarılı bir iş adamlı, belediye başkanlı bilemem evet. şimdi görmedim çok bir iki kere gittim Adana'ya ama herhalde e, iş adam olarak gerçekten tartışmasız başarısı olduğu açık. Ve sadece 40 milyon dolarlık bir serveti olduğunu söylemiş, fazla da değil demiş. Bu arada ilginç bir haritada şeyde yayınlanmıştı. Son gelişmelerle ilgili olarak İsveç'in de İsveç parlamentosundan da soykırım tasarısı onaylanınca İsveç'e gezi yapacağı geziyi ilan etme i, iptal etmesi üzerine Başbakan Erdoğan'ın bir çok ilginç bir harita yayınlamış durumda. Erdoğan'ın dünyası küçülüyor diye şey taraf gazetesi ve aralarında Rusya, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 20 ülke bu tasarıyı çoktan benimsedi diyor. Gidebileceği tek kıta Afrika kalıyor diyor bu durumda. Yani Afrika dışında 5 kıtaya bir daha adım atamayacak demiş. İsveç'le birlikte sayıları 21'e çıkan yasaklı ülkeler arasında Erdoğan'a en yakın siyasi liderlerinde hani dostum Silvio diye de hitap Silvio Berlusconi'nin başbakanlığını yaptı İtalya'da var diye bir şey son duello Britanya'da demişler bir başka haberde bağlantılı. Britanya'da da çünkü tasarı Ocak ayından beri avam kamerasında bekliyor. Kara sonunda çıkacak. Son sözü kraliçe söyleyecek. Büyükelçi'ye yol göründü deniyor fakat bir başka yerde yürekleri ferahlatan bir haber daha vardı. O da hem seçim geleceği için çöpe atılacak bu tasarı hem de İngiltere, Türkiye'yi kaybetmek istemeyen çok sayıda milletvekili var gibi tuhaf bir haber vardı. Onu da belirtelim. Açılımdan da bahsedelim. Renkli açılım. Ya, açılımlar durdurak demeden devam ediyor. E, hafta sonu e, roman açılımı diye geçen e, bir açılım. Vardı. Bayağı her tarafta billboardları da vardı İstanbul'da zaten. 14 Mart'ta açıyoruz diye. Ben bir süre hakikaten bar ya da dükkan açılıyor zannettim. Dikkatli bakınca Sonra Tayyip Erdoğan'ı görünce yok herhalde dükkan açmıyor. Dedim ha açılım falan diye devam etti kafam. Ee, çok güzel olmuş, çok da iyi olmuş. Böyle özetleyebiliriz herhalde. Çingeler Zamanı filmiyle başlatmış Emir Kusturica'nın Seyretmişler mi birlikte? filmde kendime yalan söylemeye başladığım an kimseye inanmaz oldum deniyormuş. Ama biz doğruları söylüyor ve birbirimize güveniyoruz, ayrım yapmıyoruz demiş. Kulaksız da sizlerle büyüdüm demiş ve bayağı ilginç tarihi bilgiler de vermiş. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da bir milyondan fazla romanın soykırıma uğradığını On binlercesinin Türkiye'ye sığındığını, ben Kasımpaşa'da kulaksızda sizlerle birlikte büyüdüm dediğini de söyleyelim. Sizlere şopar, elekçi, çingene derler ama sizler Romsunuz, insansınız yani cansınız demiş. İşte iyi. Bu da çok renkli bir açılım olduğunu da çeşitli gazeteler söylüyor. En neşeli açılım diyor Radikal Gazetesi mesela. İstanbul'da çalıştığa gelen romanlar doyasıya eğlendi. Göbek ata ata gelip göbek ata ata gitti. Ben anlayamadım şimdi bu işi yani hani iki şey rahatsız et, ediyor beni bir e, çingenler dans etmeliler galiba sürekli belli ki öyle bir durum var hani ırkçılık diyoruz biz buna bir miktar ama neyse orasını geçiyorum e, o önemsiz kısmı olsun e, eğlensinler diye mi toplanmışlar hı hı. hani yahu bir eğlencede şu arkadaşlara gibi bir şey mi bu? Yani bize ne, kimin ne kadar oynadığından ve ne kadar eğlendiğinden ne olmuş peki? Yani çünkü hayatlarının pek çok noktasında ağır ayrımcılıklara tabiler. Ee, bunlarla ilgili hükümetimiz yasal düzenlemeler, e, pozitif ayrımcılık vesaire gibi çeşitli herhalde noktalarda destek mi verecek? Bir şeyden bahsedilmiş mi? Yani o gör deste olup bitenlerden. Ya belki bir satır çeşitli tatsızlıklar olmaktadır ama biz et, tırnak, e, urfa, kebap falan diye devam eden bir sohbet yapılmıştır. Herhalde. Ya genellikle böyle şeyler öyle bastırılıyor benim gördüğüm o. Yani olabilir böyle şeyler ama biz bin yıldır, sizde de bin üç yüz yıldır, sizde bin altı yüz yirmi iki yıldır falan diye devam eden çeşitli şeyler var. Evet, peki. Yani yavaş yavaş bu saatin sonuna da geliyoruz. Beyaz Saray danışmanından da İsrail'e sert eleştiri gelmiş. David Axelrod'dan ABC televizyonuna. Yani İsrail'in hem de şey oradayken Joe Biden oradayken başbakan ya, başkan yardımcısı işte Kudüs'e yeni 1600 yeni ev konut inşa edeceğini söyleyince biraz ortalık karıştı. İsrail'in Amerika'ya hakaret ettiği söyleniyor ve kınama karar kondem kelimesi de ilk defa kullanılıyor diyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri benim kanaatimi soracak olursan Lütfen. soruyor musun? Soruyorum. Amerika yıllık 3 milyar dolarlık yardımını kesmediği sürece bütün bunlar havanda su dövmek olur derim çok mu? acı gerçekleri dile getiren bir konuşma yapmış oldum bir miktar olabilir Peki o zaman Orta Doğu'da da barışı getirmeyi bir sonraki döneme bırakalım. Şimdi birazdan özel muhabirimiz yeni kurulan e, Eşitlik var. ve Demokrasi Partisi. (SEHP) ile birleşti dün. SHP'nin e, olağan kongresi vardı. Evet. Ankara'da birleşti. E, iki hareket mi bir parti oldu falan neyse tek bir parti var artık. Eşitlik ve Demokrasi Partisi. Evet, CHP, yeni sol ve nasıl bir Türkiye istiyoruz grupları bir araya gelip kurultayda tek bir çatı altında katılmayı tarihi bir adım ve tarihi bir girişim olarak nitelediler. Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin genel başkanı Ziya Haliste bir konuşma yaptı. Hem onlardan bahsedeceğiz. Özel muhabir de bulunduk. Biz bunu iyice şımardık. Özel adamlarımızı her yerde bulundurabiliyoruz açık gazetenin. Ali Bilge de acar muhabiriydi. Bu hı hı. sefer bakalım o o konuda neler söyleyecek bize birazdan. Açık gaste. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. günaydın. günaydın. Herkese günaydın. Evet gene bir acar muhabirlik düştü size ve Ankara'da yapılan <gülüyor> bu yeni Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin birleşme ve yeni bir parti var solda. Büyük buluşma deniyor. <gülüyor> Onu izlediniz. Bize izlenimlerinizi anlatabilir misiniz lütfen? Tabii memnuniyette. Şimdi cumartesi günü oldu Ankara'da bu birleşme genel kurulu. Ee, ve sanıyorum ki 2009'un Temmuz'undan itibaren devam eden e, müzakerelerin, çalışmaların bir sonucu olarak çeşitli gruplar, e, solda bulunan grupların bir araya giderek sürüdük düzdük bir çalışmalardı. Ama bu grupları açıkçası e, kod isimlerini ben de çözemiyorum. Bazen şaşırıyorum bu havaalanı kodları gibi onun için çeşitli gruplar diyelim onların kim olduğunu e, vakit kaybetmeyelim ama soldaki çeşitli gruplar bir araya girip Temmuz'dan beri müzakerelerini sürdürüyorlar. <gülüyor> yeni sol hareketi. Değil ben yani. söyleyeyim isterseniz. Tabii. 10 Aralık hareketi Alevi Bektaş Federasyonu'yu daha sonra nasıl bir Türkiye istiyoruz hareketi oldu. 10 Aralık çekildi süreç içinde Yeni Sol adı altında aslında Ufuk birlikte ÖDP'den kopan ların oluşturduğu hareket vardı. ÖSH ee, yeni Sol oldu bir bir e, bağımsız da Bağmsız Aktivistler ve SHP vardı. Evet yani bunların kısaltılmış isimleri ne açıklaman iyi oldu gerçekten şey bunları açıklamakta zorlanıyorum ben yani çeşitli solda bulunan evet. kendisini solda ifade eden grupların bir araya geldi ve Temmuz'dan bir süren müzakerelerin sonucu olarak bu gruplarda solda örgütlü örgüt yapısı olan SHP'de SHP'nin örgüt gücüyle birlikte teşkilat yapısı seçime girebilme imkanı var sanıyorum SHP'nin. Onda birleşildi. Bu genel kurulda onun genel kurulu oldu ve Eşillik ve Demokrasi Partisi adı altında. İsterseniz biraz gazetecilik izlenimleri anlamında bakalım yani bu Lütfen. kongrede e, şekilde yani klasik bir de şey yok yine salonun salonun girişinde e, zurna ve davul eşliğinde giriyorsunuz gene gecikmeler söz konusu saat dokuzda başlayan kongre on başlayacak denilen kongre 11'de başladı ama salon temiz e, içerisinden daha ziyade dışarısı kalabalık e, göze çarpan en önemli unsur ee, daha e, yaşlı bir toplulukla karşı karşıya kalıyor kal, kaldığınızı görüyorsunuz. Ee, daha çok böyle emeklilik seviyesine gelmiş bir topluluk. Gençlerin çoğunluğu sadece görevlerin olduğunu görüyorsunuz. Yani bu dün, cumartesi günkü bu solda buluşma yaşlı bir buluşmaydı. Ee, yaş ortalaması gençlik sınırlarının oldukça üstünde bir grup. Görevliden kastınız parti içinde değil de kurulacak yani oluşumun görevlilerinden çok o kongreyi düzenlemedeki görevlilerden bahsediyorsunuz. Ama üzerinde şey vardı tabii yani görevli yani bu ayırt edemiyorsunuz orada parti görevlisi mi organizasyon için görevlim ama evet. onu çok ayırt edemiyorsunuz ama gençler oldukça azdı. Şimdi e, bunu çok e, bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani e, ak açtı e, ya da az saçlı, e, insanların bir araya geldiği. Şimdi bu e, sol hareketler de solda buluşma falan diyorsanız büyük bir çoğunlukla gençlikle buluşmanız gerekiyor. E, bu solculuk ve sosyalist e, mücadele e, yani dünyada ve Türkiye pratiğinde de gençliğin dinamizmini yakalamadan pek e, olmayan bir e, mücadeledir. E, Türkiye e, Sol Sosyalist vazisine e, baktığınızda da gençliğin dinamizminin öncü noktalardan biri olduğunu şahit olursunuz. Dolayısıyla bu büyük buluşmada e, ortada genç olduğunu söylemek gençliğin ne olduğunu söylemek e, doğru olmaz. E, gençliğin ilgisi gençler aslında yani bu da ayrı bir tartışma konusu son yıllarda sola sosyalizme de ilgi duymuyor. Başka şeylere ilgi duyuyor ve dolayısıyla solda büyük buluşma 45 üstü bir buluşma haline de bir manzara arz ediyordu ve enerjisi de önemli ölçüde azalmış bir kesime söylüyorsunuz. Zaten yani donuktu heyecanı ve coşkusu olmayan bir topluluk. Öyle Bu, miydi toplanıyorlar? Evet. Yani dolayın. müzik bile <gülüyor> insanları ee, coşturmaya yetmiyor ee, Müzik tür... neydi 45'lik plaklar mı çalıyorlar <gülüyor> Müzikte şeyler var Çok güzel Yani ben de onu özellikle yani Haydar Haydar Vadiloş bebe Ve eklenenler artık Kürtçe şarkılarda Sol sosyalist partileri de, Toplantılarında sergiliyor ee, Ama Haydar Haydar Vadiloşbebe e, 30 yılın klasik değişmeyen parçaları e, müzikte de canlanır gibi oluyor ama olmuyor özellikle Kürtçe parçalarda yani umunanın altında bir kalabalık var e, salonun zaten sağı ve solu perdelerle kapatılmış da olmaz diye e, böyle bir kitle partisinin e, coşkusu ve kalabalıklık açısından e, yeterli olmadığını e, herkesin söylemesi mümkün gençlik yoktu dediğim gibi yeterce de insan yok coşku da önemli ölçüde e, bunun coşkunun bir nedeni de sanıyorum bu sürece gelene kadar herkes birbirini yeterince yemiş. Birbiriyle tüketmişler birbirlerini. Bu da müthiş bir enerji kaybına yol açmış. Yani sonuna geldiğinde herkes ciddi bir yorgunlukla bu toplantıya gelmişler. Ben tabii içeri girdiğimde işte dikkatimi benim bu tür durumlarda hele yeni bir partiyseniz bir parti demek sloganlarıyla. Programatik belgesi ve sloganlarıyla e, çarpar insana. E, sloganlarda da ciddi bir yaratıcı hamle olduğunu söyleyemem. E, yenilik bu slogana yansır. E, sloganları e, çok acele e, çıkartılmış sloganlar ve beylik sloganlar. E, bu bağlamda da e, salonun e, manzarasını biraz daha e, şey yapmak mümkünse... E, 1960'lı ve 70'li yıllardan gelen emekliliğine az kalmış ya da emekliliği e, garantilemiş bir topluluktu. E, bu en altını çizilmesi gereken solda bir büyük buluşma yapacaksanız, bir kitle partisi olacaksınız. Nüfusunuzun üçte ikisinin, e, den fazlasının genç olduğu bir toplumda e, gençlikle buluşmak zorundasınız. E, sloganlarınızın gençlikte buluşması gerekir. Ee, ve e, bu coşkuyu partinizin kuruluş kongresine, birleşme kongresine yansıtmanız gerekir. Ee, daha çok e, profil, e, emekli memur, e, bürokrat, e, bürokratik kökenli e, insanlardan e, oluştuğunu e, söyleyebilirim. Orada bir anket yapırsa e, minim. 657'ye bulaşmış yerel yönetimlerde ya da merkezi devlet yönetimde emekli de memur, öğretmen arkadaşların yoğunlukta olduğu bir kesit ortaya çıkabilir. Tabii burada bir birleşme var. Eski parti Hüseyin Ergün konukları karşılıyor. Herkesle ilgileniyor. Ben zaten salona girdiğimde işte Hüseyin Ergün'ün resmiyle Atatürk Türk Bayrağı, CHP Bayrağı, bir de tanımadığım bir kişinin resmine karşılaştım. Onu daha sonra Ziya Aliz olduğunu, yeni genel başkan olduğunu kısa bir süre sonra anladım. Ağırlıklı olarak daha çok Alevi kökenli arkadaşların bulunduğuunu saptamak çok kısa bir süre sonra mümkün oluyor. Ama bu kesimi de şöyle şey yapmak mümkün. Yani Alevi ve eski solcu ıı, arkadaşların ıı, bulunduğu ve ıı, yani Alevilikte son yıllarda gördüğümüz, ıı, saptadığımız takım hususlar var Türkiye Alevilerinin. Genelde ıı, ıı, uzun yıllar ıı, Cumhuriyet Halk Partisi ve uzantısı içerisinde blok sayılabilecek bir Şekilde yer alan Oraya oy veren Oranın teşkilatlarında e, Dağılan bulunan e, Aleviler Son e, 90'lardan itibaren Farklı siyasi Kümelenler içerisinde bunlar Sağdaki partilere de oy verdiler Yani e, bunun içine Büyük Birlik Partisi'ni bile Katabilirsiniz Musun Yazıcıoğlu, öyle, Musun Yazıcıoğlu partisini. Sağ partilere de oy veren Ve e, son yıllarda da e, Özellikle 28 Şubat Sonrasında e, saptanan, söylenen e, yani 28 Şubat'ta Alevi askeri bürokrisinin önemli bir etkinlik içerisinde olduğu e, dile getirilir malum haliniz. Ve bürokrasi içinde de Aleviler yargı, e, askeri ve genel bürokrasi içerisinde de etkindirler memuriyet içerisinde. E, Alevi e, topluluğu özellikle son yıllarda ulusalcı kesimin bir menbası haline geldi. E, bu, bugün Ergenekon denilen ya da son yıllardaki e, operasyonların içerisinde de e, Alevi vatan, kökenli e, vatandaşların e, ve ulusalcılık zinciri içerisinde çok ciddi bir e, yer aldıklarını bizzat Aleviler kendileri söylüyorlar ve bundan duyulan bir rahatsızlık var bu bağlamda e, yani Alevi e, solcu Aleviler diyeyim ee, ulusalcı Alevileri belli bir çizgiye çekme Ve e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinde e, Rahatsız Konumda olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden rahatsız olan Alevileri e, Bir çatı altında Bir toparlama e, Ya çalışma Arzusu e, da Benimkisel gözlemlerim e, Arasında e, Bu parti eşitlik ve demokrasi e, Partisi Solun büyük bölümleriyle geniş kesimleriyle bütünleşme görünümü arz etmiyor açıkçası ancak solda bazı grupların Alevi kesimin özellikle ulusalca olmayan Alevi kesimin Alevileri belli bir noktaya taşıma arzusuyla kesiştiği noktada ortaya çıkıyor. Ee, bu bağlamda e, yani bu ulusalcı menbaadan memba olma noktasından e, Alevi kesimini e, sola e, dönüştürme, sola çekme daha solda bir pozisyon almasını e, sağlamaya dönük bir e, katkı olduğunu e, görmek e, mümkün ama e, şunu da bir eklemek lazım bu e, bu şeyin yani yeni bir Alevi politik çözümlemesi çabalarının CHP'den bıkmış Alevilere yön verme çabaları güzel ama iyi. Bu şeyler zaten önümüzdeki dönemde Türkiye'de etnik, dinsel ve e Çeşitli grupların çok monolitik hareket etmeyeceği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Çok farklı şeylerde e, siyasallaşma ve ifade etme biçimleri ortaya çıkacak. Alevilerin kendi içerisinde de farklı e, politik kimlikler örgütlenmeleri söz konusu olabilecek. Ama yani e, kentlerde özellikle CHP'den bıkmış Alevilerin çünkü Anadolu'da hala CHP sol olarak algılanıyor. Sol olarak bakılabiliyor ama kentlerde artık CHP'den bıkmış hem Alevi hem Alevi olmayan eski CHP'lere bir yön vermek gerekiyor ve burada da büyük bir boşluk sosyal demokrasi sol harekette bir boşluk var e, ama ben bunun da karşılığını açıkçası özellikle e, genel başkan e, Halis'in konuşmasında sayın Ziya Halis'in konuşmasında bunun da ipuçlarını yani bu bağlamda CHP'den bıkmış Alevilerin bugünkü CHP'den farklılıklarını net bir şekilde ortaya koyulmasını da çok anlad anladığımız söyleyemem. Orada da flu e, bir takım e, durumların olduğunu söylemek mümkün. Yani e, burada e, özellikle... E, Sayın Halis'in e, iki noktada e, birkaç noktada e, saptadığım e, tartışılması gereken e, temas ettiği hususlar var. E, yani biraz önceki şeye şunu da söylemek mümkün. E, şimdi Alevilerin ulusalcılık menbasından ulusalcılık e, kaynağına yönelmiş Alevileri e, sola dönüştürme anlamındaki hareket edenlerin de bu gücü bu partide yapabilme şanslarının ne kadar kuvvetli, ihtimal olduğunu da e, tartışmak lazım. O konuda ayrıca konuşulması gereken bir konu. Dolayısıyla e, burada e, şeye baktığımızda e, Halis'in konuşması ki e, Ziya Halis, e, Cum Cumhuriyet Halk Partisi, SHP kökenli bir hareketten gelen e, bir siyasetçi bastığı Alevi ve e, iki kez e, bakanlık yapmış. E, tabii dikkatimi çeken e, en önemli husus e, bu Ergenekon konusundaki söyledikleri. E, evet ne diyor? Şimdi yani Ergenekon'da halkımızın kafası karışık diyor Halis. Yani AKP e, bir yandan militer demokrasi ikili bir vuruş var ya Türkiye'de. Yani hem e, askeri vesayet hem AKP vesayeti. Yani AKP faşizmi. Bu konuda kafa karışık. Yani bu konuda Halis'in e, konuş hadisin e, herhangi bir e, Cumhurbaşkanından farklı bir e, duruş sergilediğini zannetmiyorum. Yani diyor ki. AKP iyi bir şekilde AKP'yi tahlil edemezseniz. iyi bir şekilde CHP'yi tahlilerme edemezseniz. CHP, CHP AKPyi CHP gibi tahlil ederseniz masaya otururken yanlış başlamış olursunuz. Yani ben Halis'in AKP tahlilinin CHP'den farklı olmadığını söyleyebilirim açıkçası. Yan, yani CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisinin AKP Adalet ve Kalkınma evet. Partisi hakkındaki ...tahlilinden farklı, farklı değil diyorsun. Farklı görmüyorum. O, bu yarın bu partide sorun yaratabilir. Yani aslında e, sadece AKP ile ilgili değil e, ciddi anlamda bence temel sıkıntı olan şey e, biraz 28 Şubat sürecinde bir kısım solun aldığı pozisyona benzer pozisyonla başlanıyor olması. Yani Halis şey demiş bu sıkıntıların yaşanmadığı bir Türkiye çeşitli sıkıntılar sayıyor. Hayali içindeyiz. Biz bu ülkede bir daha asla darbe olmasını istemiyoruz. Ancak bir o kadar da ülkeyi dini esasları dayalı bir anlayışla yönetme gayreti de olan AKP ve bu arzu. Yani darbelerle karşılıklı götürme işi de bir o kadar e, tatsız geliyor bana açıkçası. Yani Ben de onu tam söyleyecektim. Şeyden aldın, tamamladın, çok iyi oldu. Yani dini esaslara göre, hani klasik bir şey var ya. Işte, ne darbe, ne şeriat. Evet, şeriat, işte AKP'de zaten şeriatı getirecek bir düzen istiyor. O gün adam roman açılımı yapıyor. Yani bunun farkına varmak lazım. Yani yeni bir siyaset oluşturmak istiyorsan bunun farklılığını ortaya koymanız lazım. Dolayısıyla yani memnuniyetsiz, CHP içerisindeki memnuniyetsiz bir Alevi Siyasetçiden çok farklı bir e, dil yoktu e, halisin. Yani iktidar partisini ve CHP'yi ve genel olarak siyaseti Doğru analiz edemezseniz işte meseleyi getirirsiniz bir tarafta militer rejim bir tarafta dini rejim falan bu klasik klasik de, kelimesi bile yani basit şeyin dışına çıkıp analiz edemezseniz orada tıkanır kalırsınız. Yani evet, e, orada da pardon sözünü kestim AKP iktidarı askeri vesayet rejimine son vermeye çalışır görünürken kendi otoriter rejimi evet. için hazırlık yapmaktadır diyor mesela. Burada da farkın ne yani Evet. tamam mı yani biz bu, bu, bu, bunları analiz edebilen bir zenginlikte bir e tahliller ve onun üzerine bir program üretirsiniz o zaman da sloganınız da çıkar zaten evet e diğer dış politika konusu yani Türkiye'nin önemli konularında mesela Kürt sorununda işte e militer çözüm olmaz şiddet yöntem olmaktan çıkarılmalıdır ama yani onun ötesinde genel yetişel bir şeyden farklı bir şey yok. Ermeni ikinci büyük mesele. Ermeni konusunda pek bir şeye rastlayamadım, göremedim evet. söylediğimi. Kıbrıs konusunda ne dediğini bilmiyoruz. Ergenekon'un biraz önce siz söylediniz. Dış politikada da... AB'ye destek veriliyor. Ancak dış politikanın temel perspektifi dışında çok fazla bir şey yok. O da Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda evet. sulh olmuş. Bir de tabi Filistin sorunu çözülmediği sürece Orta Doğu'ya barışın gelemeyeceği çok açık ortadadır demek hiçbir şey söylemek demek değil tabi yani evet. İsrail işgalinden bahsetmediğiniz ve bunun Amerikan desteğiyle olmadığı olduğundan bahsetmeyince ya da benim şeyde dikkatimi çekti İran, Irak ve Afganistan'da yaşananlar dünya barışı açısından olumsuz sinyaller vermeye evet. devam etmektedir diyor ki bu herhalde işte Batılıların understatement dediklerinin çok başarılı bir örneği sayılabilir. Yani evet. burada yaşananlar olumsuz sinyal veriyordu. Yani bu üç ülkede İran'ı bırakırsak Irak ve Afganistan'da ağır bir işgal var. İran'da da tehdit önemli bir tehdit var. Şimdi bunlar <gülüyor> zorluyor yani. Bu, bu özensiz ee tarafları olduğu kadar e, bir kopyala yapıştır e, ve de bir sistematik olmayan yeni bir şey söylemeyen, tahlil bile edemeyen, pek çok e, geçiştiren paragraflar e, söz konusu ve yetersizlikleri söz konusu e, bu işin ve farklılığını da anlamakta zorlanıyorsunuz ve yani merkez devlet teorisi e, içerisinde bulunan yıllardır orada e, siyaset yapmış Alevi e, kesimin den farklı bir e, ciddi farkları olan e, bir söylemin geliştirilemediğini programın oluşturulamadığını e, şahit oluyorsunuz. Yani bunun gibi e, hususlar zaten sonuna doğru ki tartışmalarda da e, yola çıkmış bu özellikle e, türbanla ilişkin e, kamu alanında e, başörtüsü meselesine ilişkin. Çünkü e, Türkiye'de Alevilerin e, bu türban konusundaki e, tavrı kendilerinin ibadet özgürlüğü istemeleri e, ve kendilerinin e, diyanet e, işleri içerisinde temsil edilme arzuları ve bu konudaki özgürlükleriyle son derece çelişen bir tutum sergiliyor. Öyle ee, mi? Evet. Başörtüsü konusunda da özgürlüğü savunan bir şeyleri yani görülmüyor. Burada, burada zaten benim bildiğim işte bu... Yarılma sebeplerinden birisi bu. Bir Yarılma sebebi bu yani. Şimdi burada ee, bu yarın böyle başlarsanız zaten bu, bu tehlikeler içeriyor bu, bu konu. Yani e, militer e, darbeleri ergenekon konusundaki e, me, duruş, e, AKP'yi tahlil yetersizliği, jüwetak partısından jüwetak partinizin faaliyet edersiz diye eşit i̇şte bu türban konusunda ki tavır ki yani alevilerin 1966'da da aslında bir küçük kutucuk gireyim yani izleyiciler açısından Türkiye'deki aleviler 1966'da ilk defa partilerini kurdular ve 1981 yılına kadar bu parti kaldı. Birlik Partisi'ydi sonra Türkiye Birlik Partisi adını aldı. Onun programına baktım biraz işte orada din ve vicdan özgürlüğü diyor. Kamu düzenine genel olan ahlaka ve yasalara aykırı olmayan ibadetlerin serbest bırakılmasını e, savunuyor. Ve 1969'da Birlik Partisi 255 bin oy alıyor ve 8 milletvekili çıkarıyor. 69'da Mustafa Temisi başkan oluyor ama bu 8 milletvekilinin 7'si AP'ye geçiyor sonra. Zulet'e evet. tek kalıyorlar. 73'te 112 bin olay alıyor. Tek timisi. Hatta bir ara Aybar'da 75 seçimli Birlik Tarsi listesinden giriyor. Ama daha sonra 75'te birlikte 30 binlere, 20 binlere, 50 binlere düşen oyla etkinliği kalmıyor. Evet. Peki ben bir de son... Biraz daraldı süremiz ama... Daraldı mı? Şeyi de sormak istiyordum. Mesela çevreyle ilgili... Ha. Söyledikleri de çok yetersiz gibi geldi bana evet. ne diyorsunuz? Valla ben onu özellikle not aldım yani e, bir açık radyo muhabirinin buna öncelikle dikkat etmesi gerekiyor. E, Iktim kelimesi yok bir kere evet. hala 1970'ler yargı çevreye de bakacağız. Evet. Yani öyle bir durum var. Yani termik santraller ya da hidroelektrik santraller, maden çıkarımları, altın arama ve şeyden de hiç bahis göremedim ben de. Yok doğrusu. oralar yok. O, Nükleer yani arkadaş zaten müteahhit kökenli bir arkadaş, lider, arkadaş. Ee, yani müteahhit yapabilir. Hangi işlerine baktım. Bu konularda hassasiyetin ne ölçüde olduğu konusunda net değilim açıkçası. Ee, bir diğer husus da mesela çok ilginç bir şey. Bunu e, Şimdi e, Sayın Halis dedi ki e, milletin vekili değil liderin vekili oluyor. Bizim partimiz çok demokrat olacak. E, ondan sonra ama dedi e, bu partilerin bu iş işinden dedi halk dedi e, proteste etmiyor dedi. ben dedi Halk şikayet etti yani bu anlamda halk dedi anlayıp bunu konuda dedi, gidiyor yine aynı partiye oy veriyor dedi. Yani halkımız rasyonel davranmıyor e, Öyle demek mi? istiyor. Ondan sonra bu dikkatimi çekti yani ciddi olarak. Ama bu halkımız da bir türlü öğrenemiyor bu işi. Ee, yani bir rasyonel davranamıyor. Ee, lider partisine oy veriyor gidiyor. Yani bunu böyle söylerseniz açılış konuşmasında bunu analiziniz bu noktada tıkanırsa zor iş. Bundan sonraki işler zor demektir. Bir diğer husus benim partim homojen olacak diyor. Sizipler olmayacak diyor. Şimdi siz parti içi demokrasi deyip siz olmayacak işte yok efendim şimdi siz kitle partisi nasıl olacaksınız? Bugün dünyanın ne, her tarafı ne tarafına giderseniz gidin yani e, kitle parti, sol kitle partiler içerisinde kompartmanlar vardır. Şimdi partilimin içerisinde be, o zaman olmaz yani bu, bu, bu meseleleri yeterince tartışmamışsın. Buralardan yani hem kitle partisi olmayı hedefleyecek hem kompartımanlar olamayacak. Ondan sonra ve de eylem ve söylem birliği taviz yok ben asla izin vermeyeceğim homojen bir parti olacak bu da zorlar hocam yani kitle bu işlerde tıkanırsınız şimdi bir diğer unsur partide genç yok partide sendikalar yok eğitim sen ve memur senden arkadaşlar var memur Partisi görünümünü yani biraz daha şey yapkıplamak istemiyorum yani yanlış anlaşılmasın bu eleştirileri baştan söyleeyim arkadaşlar da şey yapmasın e, basının da ilgisi yoktu üstüne üstün yani e, Dolayısıyla kitle Partisi yani böyle toplumsal kesimlerden insanlar pek yok e, gençlik yok e, Sendikalar kadar yok teker işçisine selam var ama tekerişçisi yok yani herkes bu tekelist konusunda bir konuşulması gereken bir husus. Dolayısıyla e, yani ulusalcılıkla e, gömülmüş Alevilerin sola yanaştırma projesi için bir takım insanlar çabalıyor olabilir ama mesela liderde e, o ok görünümünde olduğunu pek e, söylemek mümkün değil. Kürtler de çok mevzul miktarda var. O da eski seyafeden gelen. E, şimdi yani evet Türkiye'de kimlikler Siyasal e, olarak örgütlenmeli Alevilerin değişik değişik partileri de olabilir. Kürtlerin değişik değişik de olabilir. Türkiye öyle bir koridora gidebilir. Ama yani e, bu parti e, neyi hedefleyebilir kısa zamanda? Valla öncelikle e, biraz şey olacak ama önümüzdeki seçimlerde e, CHP ile milletvekilliği pazarlığı yapar. O olmazsa e, BDP ile e, pazarlık yapar. Geçmişte DSP'nin ile yaptığı bir ittifak oldu. 15 milletvekili falan almıştı. Böyle bir şeye girebilir. Yani açıkçası bu solda büyük buluşma değil. o olsa, olsa minik bir buluşma. Kitle partisi olmak için en temel şeyin gençlikle buluşmak gerektiğini söylemek mümkün. Bu bir kitle partisi programatik slogan ve görünüm olarak... Ee, zaman bittiği için kesiyorum yoksa daha gözlemlerim <gülüyor> var yani e, şey e, daha yenecek çok ekmek e, var bir de son söz şöyle bir şey ekleyelim bu arta kalan zamanda parti işleriyle uğraşmakla parti kurulamaz bu e, sosyalist e, partileşme mücadele siyasal e, hareket içerisinde yer alma tek arta kalan zamanlarda yapılacak işlerden değildir Buralara girdiğinizde yıpranırsınız, lekelerinizsiniz, kelinizsiniz. Bayağı da zordur bu işler. Part time olmaz diyorsun. Part time olmaz. Evet. Ondan sonra onun için de e, böyle e, bu işlere bulaşan arkadaşların e, biraz e, onlar için iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. E, ama e, tabii ki Türkiye'de bu tür buluşmaların, bu tür enerjilerin olması lazım ama... E, yani bana kimse bu büyük buluşma... E, ...manzara soğuduğunu söyleyemez. Yani ilk cümlesinde Ziya Halis'in... ...açılış konuşmasının ilk cümlesinde... ...burada tarihi bir günü yaşamaktayız... ...aslında tarih yazmaktayız cümlesinin... ...çok içinin doldurulamadığı kanısındasınız. Tabii size. tabii yani gerçekten... ...kimse onu kendisi kandırmasın... ...burada böyle devam ederse... ...kendine sol ifade eden arkadaşlar da... ...umduklarını bulamazlar... Ee, diye düşünüyorum. Yani bunu bu konuda konuşacak e, çok şey var ama vaktimiz sonuna bitti. Daha devamını getirebiliriz. Çok Bilmiyorum. teşekkürler. Aydınlatabildiğiniz için bitti. çok faydalı oldu. Çok teşekkür Görüşmek ediyorum. üzere hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Evet Ali Bilgi bize Ankara'dan siyasi muhabirlik yaptı bu sefer. Yeni kurulan parti ile ilgili olarak şimdi bir ara vereceğiz. Ve arkasından da Boğaziçi Üniversitesi'nde, yani konuklarımız var. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan vergi, temsiliyet ve demokrasi ilişkisi üzerine Türkiye'de vatandaşların algıları konusunda bir araştırma raporunu inceleyeceğiz bu araştırmayı yapanlardan Ünal Zengin, Obuz ve Fatoş Gökşen bizimle birlikte olacağız. Fatoş Ünal Zengin Obuz Boğaziçi Üniversitesi'nden proje yürütücüsü ve Koç Üniversitesi'nden Fatoş Gökşen bize verginin demokrasiyle ilişkisinin Önemi üzerinde bize yaptıkları araştırmanın sonuçları konusunda bilgi verecekler. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 ve açıkradyo.com Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Ünal Zengin Oğuz ve Fatoş Gökşen'le birlikteyiz. Kendileri e, vergi, temsiliyet ve demokrasi ilişkisi üzerine Türkiye'de vatandaşların algıları diye bir araştırmanın özetini bizimle paylaşacaklar sonuçlarını. Aslında iki araştırma var galiba. Hoş geldiniz. Bir kere Hoş öncelikle. bulduk. Evet. Nereden başlayalım? Yani aslında başı ve sonu muhtemelen aynı. Bu Bizim de radyo programlarında sık sık dile getirdiğimiz işte vergi veren diye bir kavram var. Mesela Amerika'ya gıptayla. Bir zamanlar belki de Gıptay'da şimdi öyle mi oluyor bilmiyorum ama bakıp işte bir vergi veren olarak her şeyin hesabını sorabilme, her şeyin şeffaf olmasını isteyebilme ve nasıl bir yöne toplumun gönderilmesini, sürüklenmesini istemeyi, talep etmeyi hakkını veren bir şey vergi vermek. Ama Türkiye'de sizin de araştırmadan çıkardığım kadarıyla Özellikle dolaylı vergiler, KDV gibi, ÖTV gibi vergiler dolayısıyla hesap sormanın gittikçe zorlaşması ve bilgi edinme hakkının da pek kullanılamadığı gibi bir sonuca vardım ben. Acaba doğru mu yorumladım? Ünal Bey siz mi? Başlamak isterseniz. Evet, e, öncelikle teşekkür ediyorum bize programımızda yer verdiğiniz için. Dediğiniz gibi bu konu gerçekten e, son derece önemli. Özellikle e, demokrasi, vatandaşlık ilişkileri hesap sorma açısından. E, Türkiye çerçevesinde baktığımızda e, aslında bu konuda tarihsel olarak da çok önemli. Ee, ...sağlam bir başlangıcımız olduğunu söylemek pek e, doğru olmaz. Ee, başka ülkelerde e, belki de demokrasinin başlangıcı vergi... E... Özellikle mesela Amerika'ya baktığımız zaman e, Amerika'da e, bir Boston Çay e, Partisi şeklinde vergiler konusunda İngiltere Kraliyet e, Parlamentosu ile anlaşmazlık sonucu bir yerde Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın başlamış olması e, söz konusudur. Amerikan devrimi bu işten evet. başladı diyoruz. Evet. Vergi verenleri. E, Temsiliyet olmadan vergi e, alamazsınız bize İngiliz parlamentosunda yer vermezseniz sizin sağladığınız vergileri ödemeyiz anlayışının sonucunda bir yerde Amerika'nın kurulmuş olması söz konusu dolayısıyla o sözünü ettiğiniz vergi ödeyen vatandaş. E, ta genlerine kadar, e, Amerikan devletinin kuruluşuna kadar e, giden bir e, çerçeve. Bizde bu konular çok daha e, farklı e, gelişmiş durumda. E, Türkiye'de vergi bilincinde son yıllarda bir parça artış olması söz konusu. E, bunun sebebi de biraz önce bahsettiğiniz dolaylı vergilerin e, 2000'li yıllardan sonra e, aşırı derecede artmış olması ve uzunca bir süre böyle gitmiş olması e, bir taraftan dolaylı vergilerin e, e, dolaylı olmaları nedeniyle tüketim üzerinden almaları nedeniyle hemen fark edilememeleri e, ufak ufak harcamalar üzerinden almaları söz konusuyken diğer taraftan da e, aşırı yüksek e, oranlarda gitmeleri ki belki bunun sebepleri üzerinde kısaca konuşuruz daha sonra hı hı. E, Türkiye'de bir anlamda da bu konuda insanların gerek benzin üzerindeki gerek cep telefonu faturaları üzerindeki vergiden ayrı verilmesi suretiyle ödedikleri vergiden bir nebze daha farkında olmalarını hafifçe getiriyor yükseliyor diyorsunuz. Hı. Ama esas olarak galiba bu karşılaştırma yani bunun ödenen vergilerle alınan kamu alınması gereken daha doğrusu kamu har şeylerinin harcamalarının ve kamu hizmetlerinin karşılaştırmasını yapamıyorlar ve bir, bir belirsizlik oluyor anladığım kadarıyla vatandaşların kesinlikle öyle şimdi dolaylı vergilerle dolaysız vergiler yani tüketimden alınan vergilerle doğrudan geliden, gelirden alınan vergiler arasında böyle bir fark var e, tüketimden alınan vergileri daha az fark ediyorsunuz e, ve biraz önce dediğimiz gibi hesap sorma bir yerde e, ver, ödediğiniz vergiler sonucunda kazandığınız bir hak olarak kurgulanabilecek bir, bir şey bu bağlantı eksik ee, ödediğiniz vergi bakımından bir de ayrıca vergi kaçırma e, ve vergi sistemine uyum konusundaki sorunları da e, göz önüne aldığımızda e, o hesap sorma e, tarafı hep eksik e, kalan e, dayanağa eksik kalan bir husus harcamalar. Şüphesiz bunu araştırmamızın bazı sonuçları da gösterdi. Harcama olarak vergilerin geri dönmesi. Zaten baktığınız zaman devletle vatandaş arasındaki ilişkide iktisadi boyutunda en azından vergi veriyorsunuz. Karşılığında hizmet alıyorsunuz. Bu birebir ilişki ve size de hesap sorma hakkı veren bu. Geri dönüş Hizmet olarak geri dönüşü göremediğiniz zaman vergi vermek de istemiyorsunuz. Vergi vermediğiniz zaman veya vergi verdiğinizi hissetmediğiniz zaman geri dönüş konusunda bir söz hakkı da bulamıyorsunuz. Şüphesiz tabii ayrıca söz hakkı bulma yalnızca istekle olan bir şey değil. Araştırmamızın sonuçlarına baktığımızda vatandaşların aslında bu bağın farkında olduğunu, vergi vermenin kendilerine hak verdiğini, hesap sorma hakkı verdiğinin farkında olduğunu görüyoruz ama bunları Ankara'ya parlamentoya hükümete aktarma kanalları konusunda çok kötümser olduklarını temsiliyet dilek ve isteklerinin yol ve yolsu hizmet olarak geri dönmesi noktasında güvensizliklerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ee, bu da e, araştırmamızın tespitlerinden bunu 2400 kişilik çok geniş bir anketle evet, Türkiye genelinde yaptık o açıdan e, önemi var bu tespitlerin bir kısmı zaten hepimizin bildiği şeyler fakat araştırmamızın farkı 2400 24, kişilik geniş bir örneklem grubuna bütün Türkiye e, çapında yaptığımız e, bir çalışma oldu bu anlamda da bir ilktir vatandaşlarla bu konuda ...konuşup onların görüşlerini alma bakımından bir iyiktir. Mükelleflerle, evet. vergi ödeyenlerle yapılmıştır bu tür araştırmalar ama... ...doğrudan vatandaşlarla ilk defa yapılmakta, yapıldı. Evet, belki Fatoş Hanım'a da ondan biraz da sorabiliriz. Yani bu 2400 kişiyle bir anket enstrüman diyorsunuz. Bu yani anket çalışması vergi konusundaki... Hem bilgilerin algı, tutum ve davranışları sadece vergi mükellefi olanlara değil, bütün vatandaşlara Türkiye genelinden böyle random, rastsal olarak çekilmiş, geniş bir örneklem kullanılarak bunun sorulduğu ilk çalışma oluyor galiba değil mi efendim? Evet, kesinlikle öyle. E, tabii bu anket çalışmasının bir öncesi de var. E, anket çalışmasının bu soruları gerçekten e, cevapların, yansıtıcı olması açısından soruların düzgün sorulması gerekiyordu. O çerçevede anket çalışması öncesinde bizim bir de nitel çalışmamız var. Ee, daha önce farklı illerde e, odak grup çalışmaları yaptık. E, kişilerle derinlemesine görüşmeler yaptık. Yani sayısal değil bunlar daha kalitetif, daha nitel anlamda bir çalışmaydı. Ve buradan aldığımız bu odak grup, Tartışmalardan daha derinlemesine görüşmelerden edindiğimiz bilgilerle bu a, anketi geliştirdik. O açıdan e, çok geniş e, kapsamlı sorular sorabildiğimizi e, e, düşünüyorum. Bu raporda elinizdeki rapordan nitel çalışmanın sonuçları yok. Onu daha önce e, başka şekillerde e, açıklamıştık. E, niter derken e, neyi kastettiğimizi derken, biraz Yani e, gidip 2400 kişiye rastsal bir örneklem soru sorup buradan genelleme yapmak yerine e, mesela odak grup tartışmalarında 7-8 kişiyi bir araya toplayıp vergi hakkında ne düşünüyorsunuz bize anlatın deyip o grubun kendi dinamiğinden çıkan o tartışmayla gerçekten çok aydınlatıcı oluyor e, insanların bu daha rahat e, sorularla sınırlandırılmamış ortamda konuşmaları ve birbirlerinden etkilenerek ortaya çıkardıkları söylem e, çok önemli, çok derin bilgiler içeriyor. E, bu odak grup çalışmalarından gerçekten bu şekilde çok yararlandık. Onun dışında e, kişilerle derinlemesine görüşmeler yaptık. Yine bir kişiyle 2 saat 3 saat boyunca oturup Türkiye'deki vergi sistemi hakkında ne düşünüyorsun nerede problem var sen nasıl vergi ödüyorsun kaçırıyor musun kaçırmıyor musun gibi bir sohbet ortamı içinde de bir çalışmamız oldu. Tabi bunlar genelleyebileceğimiz sonuçlar değil daha sayısal olmaması nitel olması çerçevesinde fakat bunlar sorularımızı geliştirmemizde çok işimize yaradı açıkçası ve de sorularımızı nasıl cümlelerle soracağımızı Çünkü vergi biliyorsunuz son derece hassas bir konu kişilerle sizinle vergi anketi yapmak istiyoruz diye gittiğimizde ister istemez bir kapanma olabiliyor evet. o, o çerçevede soruların dili nasıl sorulduğu da çok önemliydi Evet yani bu daha önce de bunu konuşma fırsatı hafifçe bulduğumuzu hatırlıyorum yıllar önce de ama bu vergi bilinci ve Vergi vermekle yurttaşlık kavramı, yurttaşlık hakları arasında kamu vatandaşlığı diye, diyebiliriz belki ona. Bu bağla ilgili bir farkındalığında kuvvetli olmadığı sonucunu da çıkarıyorsunuz galiba değil mi Yunan Bey? Buna demokrasimiz açısından demokratik açılım daha doğrusu demokrasinin genişlemesi serpilip gelişmesi açısından ne ifade ediyor bu vergi farkındalığı? Şimdi aslında bu sorunuzun cevabı bir parça nereden okuduğunuza bağlı olarak değişiyor. Mesela bizim beklentilerimize göre vergi konusundaki bilginin ve bilincin Tahminlerden daha fazla çıktığını söylemek durumunda değil. Evet, araştırmalarından ee, da onu gördüm. İlginç, bize de ilginç geldi. Genel itibarıyla vatandaşlarda bir vergi bilinci yok değil. Vergi ödeme istekliği yok değil. Fakat bunun hayata geçirilmesindeki ciddi sorunlar gerek vergi sisteminin adaletsiz bulunması. Gelir dağılımı üzerinde olumlu olmadığı düşünülen etkileri gerekse siyasal sistemin e, temsiliyet anlamında vatandaş tercihlerini yansıtmadığına yolsuzluk olsun kamu hizmetlerinden güven olsun e, ve memnuniyet olsun bu gibi konulardaki olumsuz algılar e, burada bir e, bedbinlik bir e, kötümserlik e, yaratıp vergi ödeme konusunda e, isteksizlik e, yaratıyor. Fakat dediğim gibi bu bizim beklentilerimizden e, farklı olarak umduğumuzdan daha çok bir e, vergi uyumu isteği olduğunu gördük. Mesela vatandaşların yüzde otuzu her ne şart altında olursa olsun yakalanmayacaklarını Bilseler bile vergi ödemenin bir vatandaşlık evet, görevi olduğunu ya. söylüyor. Bu bize yüksek bir oran olarak geldi. Evet yani burada esas itibariyle siyasetin işleyişini yani demokrasinin kurumlarıyla beraber işleyişine duyulan bir güvensizlik varmış gibi geldi ben de bakarken. Yani yoksa bu sizin ölçmek istediğiniz şeyin yani vergi verme bilincinin demokrasiyle ilişkisi konusundaki algılamanın... ...yüksek olduğu görülüyor fakat siyaset iyi işlemiyor gibi bir izlenim de e, çıkıyor gibi geldi bana bilmiyorum. Kesinlikle böyle. öyle. E, kamu hizmetlerinin e, sunuluşu konusundaki güven, bu hizmetlerden memnuniyet, temsiliyet... ...özellikle parlamento düzeyine gelince evet. hep bu bir parça öyledir. İşte muhtarlara, belediyeye olan güven ve o hizmetlerden memnuniyet hep merkeze göre daha uzaktaki... Kuruma göre daha yüksek çıkmakla beraber bizde o fark çok fazla. Parlamentoya güven ve parlamentonun vatandaşı temsil ettiğine güven son derece düşük. Ayrıca yolsuzluk algıları yüksek. Örneğin işe girme konusunda olsun, ihalelerin verişleri konusunda olsun belki de olanın üstünde bir Olumsuz algı var. Vatandaşların üçte ikisi torpil olmadan işe girilmeyeceği e, algısında. E, işte belediyelerin ve hükümetin verdiği ihalelerde hep e, belli sorunlar olduğu algısında. Ve yine yüksek oranlarda. E, bütün bunlar e, sorun yaratıyor. Bir de ayrıca e, en önemli husus olarak kamu hizmetlerinin sağlık dışında e, israf ile sunulduğu, vatandaşlara geri dönmediği konusundaki algılar da çok yüksek. Yani sorun ortada bir kamu yönetimi sorunu olması ve bu konudaki memnuniyetsizlik. Evet, burada tabii çok çarpıcı sonuçlardan biri de köklü bir vergi reformu ihtiyacının ...vatandaşların yani sizin soru yönelttiğiniz ya da araştırma yaptığınız insanlar üzerinde kuvvetle ortaya çıktı. Yani köklü bir vergi ihtiyacı var. Yani vergi adaleti ciddi şekilde ihlal ediliyor sonucuna evet. varılıyor anlaşılan evet. e, ve işte tüketim vergilerinin kamu adına kaynak toplamanın en az şeffaf yöntemlerinden biri olduğunu bu dolaylı vergilerin bir de kayıt dışı ekonominin evet. çok yüksek yani bilinen belki şeyler ama bu algı olarak çok önemli. Evet. E, yapısal bir sorunun dolayısıyla bunların nasıl düzeleceği konusunda bir şey çıkıyor mu araştırmanızdan? Şimdi e, vergi adaletsizliğinin e, vergi ödememe iste, e, e, eğiliminin en önemli beyicilerinden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Ya yani vatandaşlar vergi sisteminin daha e, hem e, uy kendisinin değil de uygulanışının son derece evet. adaletsiz olduğu evet. düşüncesinde mesela e, tüketim vergilerinin en fazla vergi toplanan vergi grubu olduğunu vatandaşların yarısı biliyorlardı ve bu bizi şaşırttı çünkü vergi oldukça teknik bir konu e, Türkiye'de en büyük e, en fazla verginin tüketimden toplandığını vatandaşlar biliyorlar bunun adaletsiz olduğunu da biliyorlar e, ve e, ...araştırmamızın ilk bölümünde ayrıntılarına girdiğimiz tü tüketim vergileri kim öder sorusu ki... ...bunun için TÜİK anket verilerini kullandık e ve her hane ha hanenin ne kadar tüketim vergisi ödediğini hesapladık... ...ve ondan sonra da gelir gruplarına göre bunu e to e topladık. O zaman görüyoruz ki gerçekten geliri daha düşük olanlar tüketim vergisi herkese aynı oranda uygulandığından... E Gelirlerinin çok daha büyük bir kısmını vergi olarak veriyorlar. Bir de Türkiye'de gelir vergisi e, toplanmıyor. Aşağı yukarı araştırmamızdan çıkan toplanabilecek gelir vergisinin üçte biri toplanmıyor. Gelir e, vergisi gelir dağılımını düzeltici özellikler taşıyan e, vergi. Vatandaşlar da bunun farkında. Evet ee, yani çok çarpıcı da rakamlar veriyorsunuz. Sözünüzü kestim ama yani 2010 yılında KDV yani Katma Değer Vergisi ve ÖTV işte özel tüketim vergisi birlikte yüzde 65'ini oluşturuyor değil mi? Evet Türkiye'de toplanan vergilerin yüzde 65'i tüketim üzerinden toplanıyor. Bu büyük bir adaletsizliğe yol açıyor tabii. Bu tüketim vergilerinin dediğimiz şekilde herkesten aynı oranda olması dan kaynaklarına öncelikle bundan kaynaklanan sebeple e, gelirin oranı olarak çok daha fazla bir yükü e, gelirleri e, sınırlı olanlara e, fakirlere e, yıktığını gösteriyor bu yüzde 65 oranı yani bizim vergilerin çok yüksek bir kısmı oradan bunun ayrıca ekonomik etkinlikle yani teknik etkinlikle üretim yatırım tarafıyla da Olumsuz ilişkisi var ama en fazla gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkisi var. Başka ülkelerde bu oranlar tam tersi. Her ülkede bir parça tüketim vergileri artmış durumda. Çünkü sermayenin serbest dolaşımı sonucunda gelirden vergi almak çok güçleşti. Ve dolayısıyla bütün ülkelerde bir aşağı doğru yarış Başladı gelir vergisi bir üzerinde ama. de belki ama... Ki bu vergi cenneti diye adlandırılan, kolay kaçırma imkanı veren sistemlerin de yaygınlığı da bunda rol oynamış olabilir Tabii belki. tabii bir tür hepsi sermayenin anında dünyanın bir köşesinden bir köşesine gidebilme özelliğinin artık sınırsız o hale gelmesinden kaynaklanan bir ortamda mümkün hale geldi. O açıdan bütün ülkelerde bir parça tüketim vergilerinin artmakta olduğunu görüyoruz ama bizdeki çarpık oran bir de Meksika bize benziyor. Birçok evet. hususta olduğu gibi bu hususta da. OECD ee, de başka o, da böyle yok. bir şey yok değil? Mi? Meksika yok. ve Türkiye. Meksika ve Türkiye. Değil. Evet. Çok, evet. Tam tersi çarpı... oranlar. Yani onlarda yüzde otuz beşi tüketimden yüzde altmış beşi gelir üzerinden alınıyor ve baktığımız zaman gelir üzerinden alınan vergiler gelir dağılımını düzeltici etkisi var. Neden? Çünkü daha çok kazanandan daha çok. E, vergi oranında daha yüksek bir vergi oranında vergi alınıyor. E, bir de bir araştırmamızda çok geniş olarak destek bulan bir e, vergi prensibi e, vardı. O da e, herkesten e, gücüne göre vergi alınması. E, belki de Türkiye'deki şu anki anayasanın en temsili maddesi 73. madde ee, o da e, açıkça şeyi belirtir e, herkesten gücüne göre vergi alınır evet. yani geliri daha yüksek olandan bu da yüzde yetmiş yüzde yetmişin üzerinde bir ...oranda vergi adaletinin tanımı olarak algılanıyor vatandaşlar tarafından. Bu da önemli bir tespit. Ama uygulamada da bu Vatandaşlar yok, uygulamada bunun hiç olmadığı hiç olmadı. ve en fazla şikayetçi olan husus da bu. Ve de belli meslek gruplarının çok az vergi ödedikleri... ...buna karşılık memurların, işçilerin, köylü ve asgari ücretlerin özellikle... ...yüksek oranda vergi verdikleri konusu algıda ortada ve bu adaletsiz bulunuyor çok açık bir şekilde... Evet yani bu çok net olarak da gördüm yani en üst yüzde yirmilik dilim en çok vergi vermeyen kesim olarak görünüyor oransal olarak hatta bu daha düşük gelir dilimlerini çıkarıldı da yüzde beşlerde o zaman büyük bir adaletsizliğin ve artmakta olan bir gelir dağılımı adaletsizliğinin de ortada olduğu galiba söylenebiliyor ya değil mi? Evet, şimdi bütün ülkelere baktığımızda OECD ülkeleri özellikle vergi sisteminin en azından gelir dağılımını bozmadığını görüyoruz. Evet. Çok fazla düzeltmiyor ama bir parça düzeltiyor. Genellikle vergi sisteminden ziyade kamu harcamaları, sosyal harcamalar yoluyla gelir dağılımını düzelmesi söz konusu ki ona da değinmek istiyorum. Türkiye'nin önemli sorunu harcamalarda sosyal harcamaların, sosyal politikaların eksikliği ve... Onların aracılığıyla gelir dağılımının e, yadaki sorunların üzerine gidilmemesi olarak ortaya çıkıyor. E, e, Türkiye'de e, gelir vergisinin yeterince toplanmaması e, vergi sistemini e, gelir dağılımını bozucu düzeltici değil bozucu hale getiriyor üstelik. Bir de sosyal harcamanın olmadığı bir durumda gerçekten ortaya gelir dağılımında e, oldukça kötü bir resim e, çıkıyor en azından e, içinde bulmak istediğimiz e, ülke gruplarıyla evet. karşılaştırıldığında yani parlak bir e, tablo çıkmıyor en yüksek yüzde beş yani en yüksek gidere sahip yüzde beş en yüksek e, kdb'nin yüzde dörtte üçünü finan ödemesi gibi bir durumla karşılaşıyor. E, e, evet şimdi tabii e, bunu da tekrarlamak lazım e, vergileri tabii ki parası olanlar e, tükettikleri zaman ödüyorlar ama onların gelirleri içerisinde bu verginin ağırlığı e, fakir Yük kesiminkine göre çok daha e, az. Ağaz. Vergi yükü vergi adaleti de tarihsel olarak e, bu şekilde e, tanımlandığı için e, bizdeki durumda bu, bu e, gelir dağılımı gerçekten bizde iyi değil. Bir endeks olarak düşündüğümüzde gelişmiş diyebileceğimiz ülkelerde otuzlar mertebesinde bizimki kırk iki kırk üç mertebesinde yani yükseklik gelir dağılımı bozukluğu anlamında. Güney Amerika'da elliler mertebesinde. Güney Amerika'da ülkelerinden daha iyiyiz. Evet, bir tek onlardan evet. daha iyi galiba. Evet. Güney Peki, Amerika şöyle yaklaşmamız şey... var. Ama sonra... Şöyle bir şey rastladım zengin gelir gruplarının vergi yükünde. ...bir azalma olmuş. Neden bu? Şimdi... ...Türkiye... ...aslında vergi sistemiyle ilgili... ...ciddi çalışmalar yaptı. Bunu da... ...belirtmek gerekiyor. Son 3-4... ...son 5-6 yıl içerisinde çalışmaları yapıldı... ...ve belirli oranlarda... ...düzeltmelere gidilmek için... ...girişimler oldu. Vergi oranlarında bir... ...biliyorsunuz... ...Türkiye'de bir artan oranlı vergi sistemi var... Şu anki sistemde işte 15'ten başlıyor belli bir gelir düzeyine kadar ondan sonra o gelirin üzerine çıktığınızda %20'ye daha sonra %20'ye diye daha sonra da %35'e çıkıyor. Bu en yüksek oran şu an 35 daha önce 45'ti ve daha fazla sayıda 5 ve 6 idi kademeli olarak 6, 5 ve 4'e indi bu oran ve düşürüldü bir parça. Bu düşme yüksek gelir gruplarına tabii en fazla yansıdı. Evet. E, o bakımdan e, öyle oldu. E, o, e, ayrıca e, kurumlar vergisi oranları da yine diğer ülkelerle bir yarışma çerçevesinde yüzde yirmiye indi yüzde otuzlar e, düzeyinden. E, bunların e, sözünü ettiğiniz tesbi, e, resmin çıkmasına katkısı oldu. Diğer taraftan şunu da eklemek Lütfen. durumundayım: e, istihdam e, üzerindeki vergiler, kayıt altındaki e, çalışanlar üzerindeki vergiler Türkiye'de çok yüksek. Önemli bir açmazımız da o. Aslında tüketim vergilerinin e, ne bu kadar yüklenmesinin bir sebebi de e, o olarak görmek lazım. Aşağı yukarı e, e, yüzde 30 ile 40 arası e, Türkiye'deki e, milli gelirin kayıt dışı. Faaliyetlerden evet, oluşuyor kayıttır. ve oradan vergi alınamayınca kayıt altındakilere yükleniliyor ve bu kayıt altına yüklenildikçe kayıt dışına kaçma eğilimi artıyor ve bu kısır, kısır döngü, döngü halinde Onu da devam çok ediyor. Çok bir şey tabii o da evet. Bunun için istihdam üzerindeki vergileri azaltmak gerekiyor fakat çok da zor bir bu kısır döngüyü kırmak. Hükümetin Maliye Bakanlığı'nın bu konuda ciddi girişimleri oldu ve aslında belli başarılar da elde edildi fakat... Kayıt dışını kırmak çok zor bir süreç Çünkü yalnızca vergi oranlarını indirmekle olacak bir şey değil Bir kültürün olması gerekiyor Aynı zamanda da güvenin olması gerekiyor evet. ee... Peki son olarak da yani zamanımızı bitirmek üzereyiz ama Fattoş Hanım sizinle de sorayım bu şimdi Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye temsilciliğiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin araştırma fonuyla Ortak bir araştırma bu ve bundan sizin, e, araştırmanın amacı bu olmadığı halde insanın aklına ister istemez geliyor. Yani bir vergi reformu ihtiyacı şiddetle hem demokrasinin hem de toplumsal istikrarın ve belki de refahın da artması açısından gerekli görünen bir şey. Bu reformun e, nasıl yapılabileceğine ilişkin ipuçları da çıkarıyor musunuz bu şeyden? Evet aslında reformdan önce... E... Genelde bu vergi kültürüyle ilgili bir takım değişiklikler olması gerekiyor. Çünkü aslında bizim çalışmamız biraz umut veren bir çalışma. Genelde vergi kavramına karşı olumsuz bir yaklaşım yok. Bizim sonuçlarımıza baktığınız zaman örneklemimizin sadece yüzde on ikisi gibi bir grup vergi hakkında yani o kavram hakkında olumsuz düşünüyor. Evet. Onun dışında vergiyle ilgili olumlu bir e, anlayış zaten yerleşmiş durumda. Bir de şöyle sorular sorduk. E, diyelim ki bütün e, harcamalar geri dönüşler sizin istediğiniz gibi oluyor. Daha önce nasıl bir geri dönüş istediklerini sorduk. Dedik yani devlet 100 lirayı nasıl dağıtsın? Eğitime, sağlığa, evet. güvenliğe, altyapıya. Bunu nasıl dağıtsın? Siz bunu devlet olarak devlet olduğunuzu düşünün ve bu dağılımı yapın. O dağılımı istedik. 100 lirayı dağıttırdık. Ondan sonra dedik ki şimdi düşünün devlet bunu bu şekilde dağıttı. Siz şimdi ne kadar verirsiniz? Bu dağılımı yapmadan önce sorduğumuzda sadece gelirinin %10'unu yani 100 lirasının 10 lirasını verebileceğini söyleyen vatandaş, bu dağılımı kendi yaptıktan sonra yüzde 16'ya çıkarıyor. Değil mi? %16 ya çıkarıyor. Evet. evet, yani bu çok basit bir soru üstelik. O anlamda yani o, o kültürün değişmesinin çok zor olmadığını Olmadı, evet. e, olmadığını e, görüyoruz açıkçası e, vergi reformu konusunda Aslında bu düz oranda artan oranda vergi belki ekonomist bir arkadaşımız onu daha iyi açıklayacaktır Ben kültürün e, o bağlamda o, o bağlamın yerinde olduğunu çıkarıyorum bu e, yani bir vergi reformunun e, işleyebileceğini çalışabileceğini çıkarıyorum sonuçlardan ama ee, sanıyorum ayrıntılarını ekonomist arkadaşımıza yani, sormak belki de daha iyi olacaktır değil, <gülüyor> belki, değil, siyasi reform siyasi reform çok daha önemli kabul üretiminin e, düzelmesi çok daha önemli Kamu hizmetlerinin vatandaş tercihini daha yansıtır hale gelmesi çok önemli. Bakın sağlık konusundaki değişiklik, sağlık hizmetlerindeki artış o kadar olumlu olarak yansımış, yansımış evet. durumda ki bunun örneğini görüyoruz. Aslında reçete çok karmaşık değil. Zorluklarımız da belli o çerçevede resmi bu şekilde tespit etmek yerinde olacaktır. Evet yani bu son derece elinize sağlık. Gerçekten insanı ufkunu genişleten nitelikte önemli bir araştırma. Fakat gelip dayanıp sanıyorum şeye da geliyor iş. siyasi bir reformun temsiliyet sisteminin başta olmak üzere yani anayasa hukuk ve öncelikle de ve de tabii siyasi, siyasi partilerin, siyasi, e, e, siyasi partilerin işleyişindeki demokrasi, onların vatandaşların orada kendi seslerine e, yer bulabilecekleri mekanizmaların hayata geçmesi ve dolayısıyla tercihlerin e, kamu hizmetlerine yansıması. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz Ünal Zengin Obuz ve Fatoş Gökşen ve bu e, Açık Toplum Enstitüsü ile birlikte... Ve Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu'nun ortak araştırması, vergi, temsiliyet ve demokrasi ilişkisi üzerine Türkiye'de vatandaşların algıları üzerine yapmış olduğunuz araştırmanın bazı sonuçlarını dinleyicilerimizle de paylaşma evet. fırsatı bulduk sayenizde. Teşekkür ederim. Harry James ile bitirelim o zaman açık gazetenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Harry James, Amerika'nın tanınmış büyük orkestra şeflerinden biri ve trompetçi ve en 1940'ların swing döneminin en önemli şeylerinden bir müzisyenlerinden biri. Onun orkestrası doğum günü de 1916 15 Mart 1983'te de hayata veda etmiş kendisi. Onun ve orkestrasıyla backbeat boogie çalıyoruz ve hepinize günaydın diyoruz. Çıkkastı.